açık kate Merhaba kainat. Bugün 9 Haziran Çarşamba. Yıl 2010, ay 6, gün 160, Hızır 35. 1431, Hicri-i 26, 1426, Rumi Mayıs 27. Günün rubaisi. Ey şu dünya işinin hırsla koşan ardından, Vermiyor mu sana korku ölümün köhne sesi? Bak şu eyyam neler eyledi hem cinsimize, Aklını topla da bir kere düşün son nefesi Ömer Hayyam Hüseyin Rıfat Çevirisi Günün tarihi 195 yıl önce bugün 9 Haziran 1815'te Napolyon komutasındaki Fransa'nın Waterloo Meydan Savaşı'nı kaybetmesiyle Birinci Dünya Savaşı'na kadar Avrupa Göreceli Barış'ın kurulduğu Viyana Kongresi sona erdi. Amacı Fransız devriminin yaydığı sosyalist takımlara karşı monarşik idareleri korumaktı. Yemek listesi gün 160, piliç yahni, kabak böreği, çoban salatası, meyve. Büyük, Büyük Saatli Marif, Marif Takvimi, Takvimi. Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 Açık Radyo.com Ve Açık Gazete açıldı Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz Günaydın Günaydın Jackie Wilson'a da bir günaydın açılış parçamız Onun ondan geldi Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher adlı parçayla Aşkım Beni Yükselttikçe yükseltiyor anlamına gelen bir şarkı Rhythm ve Blues ve Soul dünyasının öncü şarkıcılarından Duvap türünün de ustalarından biri 1934'te bugün doğmuştu ve kendisi 1984'te oldukça gençleyebilecek bir yaşta 50 yaşında hayata veda etmişti 1975'te bir konser sırasında sahnede kalp kredi geçirip komaya girmişti Evet. Ondan sonra uzun bir süre hastanede kaldı. Ama en önemli soğuk. Kendi kuşağının en önemli sol müzisyenlerinden biri sayılıyor. Ona bir günaydın Caki dedik. Evet haberlere kısaca göz atacak olursak, dün verdiğimiz bir ses vardı ya biraz yalan söylediğini düşünüyorduk şeyin. BP'nin yöneticisi Hayward'ın Mm -hmm. ak et bütün para ödey. Bir kulak verelim. Ondan sonra girebiliriz. Its operations today are running extremely well. It's generating a lot of cash flow, It has a very strong balance sheet. Our reputation has been based on thousands of people over a long period of time, in BP doing the right thing. And we are doing everything we can to do the right thing. We are going to stop the leak. We're going to clean up the oil we're en büyük yalanlarından birini bir kez daha dinlemiş olduk. BP dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi tarihin en büyük kazasına yol açtı, çevre felaketine ve devam ediyor ve tam toparlayacağım diye de dün konuşmuştu. Bir kez daha verdik aynı şeyi fakat tümüyle bunun yalan olduğunu rahatlıkla söyleyebilecek durumdayız bugün. Maklachi gazetelerine verdiği bir demeçte hükümetin tayin ettiği bir uzman, Ira Lifer adında bir uzman ki dünyada bu alanda çalışan altı kişiden biri, sadece altı kişi varmış deniyor. Dünyanın en büyük araştırmacılarından biri. 60'tan fazla bilimsel makalesi varmış. Ve şey diyor, bir, çok ilginç bir şey söylemiş. Yüz bin varile kadar günde dökülmekte olduğunu söyleyebilirim demiş Airolifer. Kendisi... Kaliforniya Üniversitesi'nde Santa Barbara'da Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde bir araştırmacı ve hükümetin tayin ettiği Flow Rate Technical Group diye yani akış oranını hesaplayan komitenin Ekimten. başında, ekibin başında ya da başında belki de ekipten evet. Ve BP'nin yaptığı şeyin bu borunun ucunu kestiler ya kuyuya giden kırılmış Hı -hı. ucunu. O daha da kötü yapmış olabilir diyor. Sindir şapka diye bir şey koydular üstüne. Hı -hı. İşte gayet iyi gidiyor hesaplara falan diye ses, sesine kulak verdik ya Hayward'ın. Çok acayip bir şey. Video e, imajlarına baktım görüntülerine ve hiç, hiçbir değişiklik görmedim diyor ve BP'nin de farklı zamanda söylemiş olduğu en kötü senaryoya uygun olarak gelişiyor demiş. Bu çok çok ağır bir hesap. McClatchy Newspapers grubundan, McClatchy, McClatchy grubundan Rene Schoof ve Erika Bolstad'ın haberi bu. Zaten bağımsız bilim insanlarından birçokları da daha önce 95 bin var ile kadar da çıkabileceğini söylüyorlar. Tabi Voice of America'da ve başka yerlerde hatta El Cezire'de bile işte toparlandı durum. Yarısını hatta durdurduk. Şimdi de daha da fazlasını kesiyoruz. Yukarı gönderiyoruz düzeye gibi haberlere irtifat ediyorlar. Buna da ben şaşırıyorum. BP önce 1000 dedi. Sonra önce 0 dedi. Sonra 1000 dedi. 50 gündür şarıl şarıl akıyor. Ve şimdi bazı Hesaplara göre de dünyanın en büyük uzmanlarına göre günde 100 bin varil akıyormuş. Yani bir numaralı doğa düşmanı olarak ilan edebiliriz herhalde şu anda B.P. Çünkü çok enteresan bir şey. Life Life'e sormuşlar. Ee, peki nasıl? Ee, tam bilemiyoruz demiş çünkü akış hızını ancak tahmin edebiliyoruz demiş. Peki bilmeniz için ne gerekir? BP'nin bize daha çok bilgi vermesi gerekir demiş. Ee, ...yok mu elinizde demişler... ...hayır hala bekliyoruz demiş... ...ya böyle bir şeye inanabiliyor musun ya... ...BP hala... ...vermemiş yani... ...ve ayrıca da başka bir şeyden bahsediyorlar... Ee, ...yani... ...büyük bir fırtına... ...mevsimine tropik fırtınalar... ...mevsimine girildi... ...tamamen kesintiye uğratabilir tabii... ...ve... ...görüşünü değiştirmiş... de mesela kapatalım mı vanaları kapatmayalım mı onlar karar veriyormuş harikulade bir e, durum var Tabii BP bu arada e, şeylerin cebine karları indiriyor yatırımcıların cebine aktarıyor bunu da şeyden e, tazminat ödemesi ihtimali olduğu zaman onlardan kurtarmak için yaptığı söyleniyor Başka bir şey daha öğrendim. O da bu Deepwater Horizon platformun kırıldığı yer, patlayıp 11 işçinin öldüğü yerde Transocean diye de bir şirket onun sahibi. Neredemiş merkezi şirketin? Nerede? Marshall adalarında. Yani her şeyden uzakta e, Hiçbir kontrolün... denetim Kontrolün olmadığı bir yerde Ne vergi ne bir şey Yani bu kolaylık sağlayan bayraklar Sadece bandırayı Belirlemiyor nereye Panama işte bilmem ne filan belirlemiyor Aslında Bütün petrol şirketleri aslında Kendi mallarını mülklerini Ana kaynaklarının yani Ana çıkarlarının bulunduğu ülkelerde değil Bambaşka yerlere yapıyorlar Şimdi tabi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de şey var. Tarihin en büyük haksız fiil, tazminat davası filan olacağını söylüyorlar. Tek kelimesine bile inanmıyorum bunun diyor. Hı -hı. George Monbiot. Ben de öyle. Çünkü hiçbir şekilde, bütün karları kaydıracaklar filan. Ayrıca Exxon 1989'daki Exxon Valdez faciası ki çok geride kaldı şimdi. Geride bıraktı bunu e, yeni e, facia. Körfez'deki B.P. faciası 19 yıllık bir şeyden sonra 9 milyar, 5 milyar dolarlık şey tazminatta 507 milyona indirilmiş. Yani 5 milyardan 500 milyona indirilmiş durumda hı hı. ve onu da yani normal olarak her 10 günde bir. Ettiği kar, kar miktarına indirgenmiş vaziyette. %40'ı asla düzelmemiş bunca yıldır. İşte şeyde de gördük Union Carbide, Bopal faciasında da şirketlerin ne yaptıklarını. Muazzam bir durum var ve bir de çok enteresan bir başka durum daha var. Üzerinde yani BP mahvolacak filan deniyor ya. Hı hı. Bir kere bütün karını e, hissedarlarına aktardı hükümete aykırı olarak, Obama'ya aykırı olarak. İkincisi de e, makable şamil olması ihtimali var mı geriye yürümesi? Yani 75 milyon dolarlık tavan konmuş 1990 kanunuyla. Şimdi kanunu değiştirip, hayır siz o zamanki kanuna değil yeni çıkardığımız kanuna Tabii göre... Tabii ki gayri hukuki olur çünkü e, yargılanan kimse onun lehine burada yorumlanması gerekir değil mi? Temel kurallardan biri bu. Bir de makabele şumul olamayacağı da en temel kurallardan biridir. Yani senin bir adam öldürdüğün tarihte cinayet suç sayılmıyorsa daha sonradan bu suçtan yargılanma ihtimali yargılan, yoktur. E, i̇mkan olabilir mi böyle bir şey? Ama bunu tartışıyorlar. Ödeteceğiz filan diyorlar. E, ve uzun vadede her şeyi toparlayacağız demiş hükümetin adamı da sadda diye de bir oramiral var O da ben buna mesela katılıyorum ya yani uzun vadede her şey toparlanır yani Önemli olan burada vadenin ne kadar olduğudur Hani bin sene on bin sene yüz bin sene Bunların hepsi vadedir ve hani insan hayatıyla insanlık hayatıyla karşılaştırdığımızda çok küçük rakamlara bile tekabül edebilir yok evrenin hayatıyla falan karşılaştıralım ama fena değil yani bence Toparlanacağını ben de düşünüyorum eninde sonunda. Ben küçük bir hesap yaptım. Onu da söyleyebilir miyim? Lütfen. Şimdi bu 100 bin günde varil doğruysa eğer ki çok büyük bir uzmanın ağzından du duyuyoruz bunu. Ve çok saygın bir gazete grubuna da verilmiş bir haber bu. Ben ince bir hesap yaptım. Daha önceki bir başka uzmanın da Texas Üniversitesi uzmanlarından biri 50 ila 100 milyon varil olduğunu hesaplamıştı Patzek diye birisi ee, bu Texas Üniversitesi'nin jeolojik jeologlarından biri bayağı ilginç bir e, hesaba yol açabiliyor Ted, Ted Patzek diye profesör petrol ve jeosistemler mühendisliği Texas Üniversitesi'nden. Diyordu ki dünya insanlığın tarihte görebileceği en korkunç felaketle sonuçlanabilir. Eğer BP kapatamazsa diyordu. Bunu geçen ay söyledi. Ee, şimdi dedikleri oldu. Fakat onun yaptığı hesaba baktım dönüp The Hill dergisinde çıkmıştı demeci. 50 milyonla 100 milyon varil arasında bir şey var orada demişti. Ee, rezervi. Bu okuyudan çıkan. Hı hı. E onu ben hesapladım. 100 milyonu 100 bine bölersen, bin günde bitiyor. Bin gün sonra kurtuluyoruz. Abi hadi yaşadın gördün. Bin gün fena değil ya. Değil mi? Evet. Yani iki yıl, dokuz ay falan gibi bir şey. E tamam. Bunu temizliği de bir bin yıl alır. En az evet. <gülüyor> e tamam. Yani bin bin bir yıl mı? Bin bin ben hesaplayamadım ama bin küsür. Fena değil. Evet. Yani çok güzel. Şirketin defterlerinden de bütün paraları... ...karhanesine yerleştirip... ...hissedarlara aktarınca... ...zaten ödeyecek bir şey de kalmıyor. Makable şumulde olamayacağına göre... ...geriye yürümezlik esası... ...kuralı gereği. Bu iş böylece bitmiş olacak. Yani aslında... Bugün, dünkü İstanbul manzaralarına bakmak ne durumda olduğumuzu ortaya koyabilir. Aslında İstanbul'da sağanak yağış son iki günde metrekareye 145 kilogram yağış düştü. Sel sularına kapılan Ataşehir Belediyesi'nde görevli Mevlüt Macit'i arama çalışmaları sürüyor diye dünyanın en tuhaf haberi. Bunu normal bir haber olarak Şehrin veriyor. Şehrin göbeğinde Kadiköy'ün ortasında... E bir taşeron işçi bu da çünkü önemli ee, Hiç bu işlerle alakası olmayan Belediye işçisi değil mi Elektrikten de anlar selden de Diye devam eden hikayenin sonucu Ataşehir Belediyesi'nde görevli Mevlüt Macit Örnek mahallesi kız yetiştirme Yurdu önünde bulunan köprüde yapılan Çalışma esnasında sel sularına kapıldı Ve aranıyor diyor arama çalışmaları Sürdürmüyor Üstelik sel sularına kapıldıktan sonra Arkadaşları ip atıyorlar ee, ipte çürük olduğu için Kopuyor yani asıl e, kurtulabilirdi aslında ama ip de çürük. E, geneli bir böyle özetlemek için kullanılabilecek bir ip metaforumuz var yani İstanbul'da. Evet yani bir yıl, çok uzun yıllar önce şeyi hatırlıyorum. Büyük bir sel felaketi olduğunu gene ve şey bir e, burbetçi bir şey aslında arabasıyla. ...yolda bir şeye... ...açık bir mazgaldan düşmüştü... ...arabasıyla beraber... Volkswagen'le küçük bir Hı -hı. arabayla... ...ve yaklaşık bir ay sonra... ...Erdek'te bulunmuştu... ...İstanbul'da, Bakırköy'de falan... ...oralarda bir yerdeydi... ...maalesef... ...bu Mevlüt... E, da işçi Mevlüt'te... ...Mevlüt Macit'te... ...muhtemelen açık... ...yani Marmara'ya sürüklenmiş olmasından... ...korkulabilir... ...çünkü bulunamaması diye bir şey düşünülemez... Ama böyle bir tuhaflıklar zinciri içindeyiz. Tabi bazı gazeteler mesela her yaz böyle Allah kahretsin finan şeklinde bir yorum yapıyorlar ama aslında böyle değil. Yani şunu söyleyelim. Arktik bölgede, Kuzey Kutup bölgesindeki erime... Iki i̇nsanlık tarihinde yani bütün kayıtlı tarihte görülmüş en korkunç rekor 2007'deydi. Onu da geçmiş durumda bu yaz geçmiş olacağı söyleniyor. Hı hı. Bundan daha büyük kötü bir haber zaten söylenemezdi. Arkasından da en sıcak şimdi tarihte görülmüş en sıcak kışı geride bıraktık ve 2010'un da en sıcak takvim yılı olduğu, olacağı konusunda hemen hemen herkesin ittifak ettiği bir şey, nokta. Ve her hafta bir tarafta artık bir yerden Nuh tufanı haberleri geliyor. Yani Mayıs ayında da işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Tennessee'de müthiş bir sel bastı. Arkasından Guatemala'yı sular, seller götürdü. Ve geçen haftada Asya'da ve Güneydoğu Asya'da Vietnam'da filan şimdiye kadar görülmüş en sıcak günler rekorlar kırıldı kaydedilmiş bütün rekorlar kırılıyor ve hala kimse bununla ilgilenmiyor evet Obama'da artık iklimden filan da pek bahsetmez oldu oysa şu anda bir çağ yani günümüzün başkanlarından biri varsa bir duruma müdahale edebilecek, liderlik yapabilecek. O da Obama diye yazmıştı New York Times'dan Andrew Revkin. Yani insanlık tarihindeki çok ilginç bir, önemli bir hayat memat dönüm noktasında bütün sınırlar zorlanıyor, gezegen sınırları zorlanıyor ve ancak toplu bir eforla karşı çıkılabilecek. Hı -hı. Ama işte BP gibi, bütün petrol şirketleri gibi bu sistem direniyor ve mesela Borsos Amerika gibi çeşitli şeyler ha durduruldu bakın BP duruma müdahale etti gibi bir de üstelik sızıntı demiyorlar mı? Petrol sızıntısı diyorlar. Günde 100 bin varile kadar akabil, akmakta olan, fışkırmakta olan bir şey sızıntı diyorlar. Tabii Türkiye'de de Herhangi bir gazetenin herhangi bir haberini bile görmek mümkün değil. İşte birkaç fotoğraf, petrole batmış kuş, pelikan filan fotoğrafı dışında birinci sayfadan görmek bile mümkün değil. Üstelik de televizyonlarda da hiçbir şekilde bu konuda bir haber de görmek mümkün değil. Binmişiz bir alamete gidiyoruz, kıyamete diyebiliriz herhalde. Evet, böyle işte ilginç bir şey de var, BP ile ilgili son bir şey daha söyleyeyim. Bütün güvenlik tedbirlerinde ihmal olduğu ortaya çıkmış. Ya bütün yani tasarruf gereği şirkete fazla paraya mal olacağı için ekipmanı değiştirmemişler eskiyen ekipmanı. Ayrıca çalışanları ee, mesela şikayet ediyormuş çalışanlar bunların değişmesi yapılması lazım bir daha şikayet edersen üstlere bildirirsen işinden olursun dedikleri de ortaya çıkmış bütün denetimlerin de kısa sürmesi ve es geçilmesi için epey uğraşılmış yani 2001'de daha bir iç raporunda BP'nin iç, iç raporunda en önemli ekipmanları bir şey acil durumda kapatmak için böyle petrol platformlarını filan Alınmadı çünkü valflerim filan Alınmadı çünkü pahalı olduğu söylenmiş Güzel değil mi? Ya bunların hepsi çok normal Çok doğal karşılanması gereken şeyler Yani evet bizim açımızdan değil Çünkü bizde hiçbir alakası yok ama BP'de çalışan birileri Büyük ihtimalle tabii ki bunu söyleyemezler Ama ne yapsaydık yani her tarafa vanım takacağız Kaça çıkıyor bu işler biliyor musunuz Falan gibi bir şeyleri kendi aralarında konuşuyorlardır Bu da normal Yani çıkar ortak değil Birlikte kazanıyor, birlikte kaybediyor falan asla değiliz. E bu durumda e, biz kaybettikçe onlar kazandığına, onlar kaybettikçe biz kazandığımıza göre e, vanayı takmaması çok normal. Evet, biz hayatımı geri istiyorum ben de demişti ya evet. CEO'su. Ölen işçilerden birinin kardeşi konuşmuş. Büyük protestolar başladı yavaş Hı -hı. yavaş artık. Evet. O hayatını geri istiyor olabilir ve alabilir de geri. Ama benim kardeşimin hayatını bir daha biz geri alamayacağız demiş. Haklı olabilir. Bana da öyle geldi doğrusu. Gerçek dışsallık diye hepsini attılar bütün çevreye olan zararları. Ve şimdi BP, Beyond Petroleum diye bakıyoruz bütün petrol şirketlerine. Fakat çok ciddi bir yükselişe geçtiğine dair haberler var. İnşallah doğrudur bütün yerli Louisiana'daki yerlilerin durumu da çok fenaymış. Onu da söyleyelim Grand Bayou sadece petrol şeyle botla gidilebilecek yerde Demokrasi'nin abi araştırma yapmış ki felaket bir durumdalarmış. Yani batıyor şeyler. Oradaki kasabalar filan batıyor. Bunlar pek bir Bu arada da ee, i̇lginç bir haber daha var. Avukatlardan biri de Luizyanalılara bir haberim var Demiş teknik hukuki Terimlerle söylersek Onların Onların hapı yuttuğunu söyleyebiliriz hukukken demiş Exxon Valdez'de de çalışmış kendisi Ödemezler bunlar Çünkü çok güçlü avukatları var Yıllara yayıldığı zaman Bütün hakimlerde Yavaş yavaş satın alınıyor Ve bir şey olmuyor demişler ...durumumuz bu merkezdedir. Ee, yani bütün bunlar hakikaten mevzunun üç aşağı beş yukarı nerelerde döndüğünü gösteriyor. Ekonomi ve e, ekoloji haberlerine girmişken aslında belki oradan devam edebiliriz bu uçağa kadar. E, bir diğer haberse Türkiye'den aslında. 1.60'ı açmış, açmış dolar, altın rekor kırmış falan böyle devam eden bir ekonomi haberi vardı. E, bu ne manaya geliyor bilmiyorum ama genelde bu tip haberler hayırlı e, sonlara doğru gitmiyor. Bir tek onu söyleyebilmek mümkün. Bu arada tabi Avrupa'da filan da e, ciddi mesela İspanya'da da ciddi grevler başlamış durumda bu kemer sıkma politikalarına karşı. Ee, Yunanistan'ın ardından İspanya'da da bakalım İngiltere'de de görülecek mi yani durum o kadar İngiltere'de tarih... aslında e, mesela havayolu çalışanları greve gitmeye karar verdiler mahkeme kararıyla engellendi Güvenlik sebebiyle grevler ertelendi e, İspanya'da ise kamu çalışanları iki buçuk milyon kamu çalışanı e, bu ay sonu ortalama yüzde beş kesinti uygulaması yapılacağını öğrendiler ve protesto için grevdeler e, ...kamu çalışanların %75 ile %80'inin grevi desteklediği yani e, hayatın tamamen İspanya'da durduğu haberleri geliyor. Böyle şeyler var ama bütün bunlar niye oluyor derseniz aslında küresel durumdan hiç bağımsız değil. Bir ekonomik kriz geçirdi. Kapitalizm dünya çapında e, doğal olarak etkili olan bir şey oldu bu. Ve bunun sonucundaysa aslında bir diğer şey ise e, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun raporu... 2009'da e, işçi ölümlerinde önemli artış olduğunu eylemci işçilerin ölümlerinde söylüyor rapor. E, 11, 11 ülkede 101 işçi eylemcinin öldürüldüğünü belirtmişler. Bu rakam 2008'de 76 idi diyorlar. Aralarında 22 üst düzey sendikacı varmış. Ve e, binlerce işçinin e, eylem yaptığı için hapiste olduğu ülkeler İran, Pakistan, Güney Kore, Türkiye, Zimbabwe... Olarak geçiyor. Mesela ilo zaten e, izlenmesi gereken ülkeler arasında almış Türkiye'yi. E, böyle devam eden bir durum. Niye bu olan biteni biz hissedemiyoruz? Ya Yunanistan'da bir şeyler oluyormuş. Orada oluyormuş, burada oluyormuş. Burada olamamasının sebebi örgütlü olamaması. Çalışanların ve sürekli olarak en ufak örgütlenme denemesi de zaten dağıtılıyor olmaları. E, bunda farkında olmak gerekiyor. Yoksa herhalde durum daha iyi diyebilmek mümkün değil Türkiye'de. Evet yalnız çok ciddi bir kalkışma diyebilir miyiz bilmiyorum bunu ama çok ciddi bir baş kaldırı var. On binlerce kişi protesto ediyor. İspanya'da da Danimarka'da da ve Almanya'da da güçlü sendikaların kitle eylemlerine girişecekleri haberi var. Macaristan'da da son bir şey çıktı borçtan dolayı kesme ...yeni sağcı hükümet şey yapıyor. Onu yarın e, Macaristan konusuna da yarın değinme fırsatımız olacak sanıyorum Hasan Ersel. E, o konuyla ilgileniyor. Yazılar da yazmaya başladı. Fakat İspanya'da 2 milyon 600 bin kamu çalışanı da giderek şeye gidiyor. E, yani üçte ikisinin aslında bu greve gitmeyi düşündüklerini söylemişler yani çok ciddi bir bu uygulanan şeyleri kabul etmeme baş kaldırma durumu olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan da ilginç bir şey var bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde İran'a karşı yaptırımlar uygulanması söz konusu Amerika Birleşik Devletleri çok memnunmuş. Çıkması muhtemel olan karar tasarısında zaten kendisi... O karardan yapmış. bizim haberimiz yok bu arada. Yani ne konuşuldu bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Güvenlik konseyinin daim üyeleri kendi aralarında anlaştılar. Ne üzerine anlaştılarsa. Amerika'nın memnun olduğu bir şeyse bizim de memnun olacağımız bir şey anlamına gelmez mi? Ya Gelebilir tabii. Eğer yine çıkar üzerinden ben bu sabah çıkardan kalktım. Çıkarımız ortaksa gelir. Yani Amerikan'ın çıkarının ne olduğunu burada üç aşağı beş yukarı kestirmek mümkün. İran'a çok sık yaptırımlar koyacağız demiş ve çok seviniyorlarmış. E, dokuz üyenin. Yani Hala şeyi anlayamadım ya. En az dokuz üye, on beş üyeden. Beş daimi üye. Hı hı. Onlar zaten Amerika, Tamam anlaştılar aralarında. İngilizce, bilmiyorum aslında anlaştılar. Haberler Reuters'tan, evet. Associated Press'ten falan böyle Çin'de geldi. Çin'de şey yaptı. Yani, daimi üyelerin hepsinin kendi aralarında bu yaptırımlarla ilgili anlaştığı haberleri geldi. İran'ın üstüne çullanıyoruz yani. İşte bu çullanmaktan ne onu merak ediyorum. Çünkü e, zaten ekonomik ambargonun sert bir şekilde uygulandığı bir ülke bildiğim kadarıyla İran. Askeri bir şey mi yapacaklar? Çok kaygıyla bilemiyorum sözün ne olduğunu söyleyemeyeceğim yani sana. Fakat çok kaygı verici bir şey olduğundan eminim. Hillary Clinton bu arada... ...başka bir şey de söylemiş... ...onu da çok sevdim... Bu ...şeye katılmış... ...Organization of American State... Yani ...Amerika Devletleri Örgütü'nün... ...toplantısına... ...ve Honduras'ı... ...geri alma konusunda demiş ki... ...çok güzel konuştuk demiş... ...geçen yıl darbe olmuştu ya... ...korkunç bir darbeyle... E, ...biraz gelir dağılımına... ...hafif müdahale etmek isteyen... Zel ...Zelayi Cumhurbaşkanı'nı... ...devirdiler darbe oldu resmen Amerika'da kınamıştı sözüm ona darbeyi zelayı şimdi demiş ki bu demokrasiye kesintiler diyor Hillary Clinton işte bütün Amerika'da kınamıştı diyor şimdi artık bu örgüt bakın artık Amerikalarda darbe olmasını da engelliyor şimdi artık bu kıtaya dönelim ve Honduras'ı tekrar Amerikan camiasına alalım diyor Yalnız bu arada Honduras'ta ölüm mangaları kol geziyor ve bu yeni hükümeti seçim, yarısı katılmadı zaten seçimlere e, halkın. Hı hı. Boykot etti yani ona yeni seçilen grubun da emrinde olduğu söylenen haydutlar. Mesela gazetecileri filan öldürüyor genç bir kadın, solcu bir televizyon radyo yorumcusunu. İki çocuğunun gözü önünde yüzünü ateş ederek öldürdüler böyle şeyler oluyor ve hükümetin bir yetkilisi de şey demiş bunu kendi aralarında karışıklık çıkartmak için düzenliyorlar bu tertipleri demiş hükümet böyle bir hükümeti geri alalım diyor işte. Hillary Clinton'da galiba demokrasiden o kadar hoşlanmıyor olabilir mi? Ne dersin? Bence demokrasi hmm. kriterlerden biri olmayabilir. Yani çünkü demokratik olmak sizi hayatta herhangi bir şekilde bu işlerden kurtarmadığı gibi... ...antidemokratik olmak da sizi herhangi bir şekilde tecrit ettirmiyor. Evet. Ya bu bir konu değil bence. O sadece şey gibi hani... E Antik Yunan'daki Tanrı tartışmalarına benziyor. Tanrı'yı e, asiller mi yarattı e, işte fakirleri uyutmak üzere yoksa fakirler mi yarattı falan diye devam eden evet. tartışmalar vardır ya. Hilary Kript'in yalnız İran'ı şey sevmiyor. Honduras'ı seviyor Darbe, darbeden sonra kurulan hükümeti. Ama Honduras'ı Amerika e, yüzyıldan fazladır zaten sık sık seviyor. Evet. Sevdiği yerlerden biri. Dünyada en beter haldeki ülkelerinden biri. Ülkelerinden biri. Zaten işte biraz gelir dağılımını düzeltelim diyen Zelaya'nın da sonunu gördük. Brezilya, Venezuela, Ekvador, Arjantin, Bolivya ve Nikaragua yalnız karşı çıkıyorlarmış. Clinton'a ve Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bunun bedelini öderler mi? Ödemezler mi? Artık bilmiyorum. Peki de geri kalanını birazdan konuşmaya devam edebiliriz. Açık kaste. Her şey birbirine bağlıdır. Toprağa ne olursa, toprağın çocuklarına da aynısı olur. Ayaklarımızın altındaki toprağın atalarımızın külleri olduğunu çocuklarınıza öğretmelisiniz. Toprağı korumaları için onlara toprağın atalarımızın ruhlarıyla dolu olduğunu anlatın. Çocuklarımıza öğrettiklerimizi çocuklarımıza öğretin. Toprak anamızdır. Toprağa ne olursa, toprağın çocuklarına da aynısı olur. İnsan toprağa tükürürse kendi suratına tükürmüş olur. Çünkü biliyoruz ki toprak insana değil, insan toprağa aittir. Bunu iyi biliyoruz. Kainatın tüm seslerine, biti tecrübelerine Açık Radyo. Reklamlar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 Açık Radyo podcast kanallarına abone olun, dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman dinleyin. Bilgi için acikradyo.com. Everybody knows the lies. Let it be said that none of these arguments can stand up if they are hollow, if they are false, if they are not based in fact because arraigned against this is all the money all the weapons all the media of the world so it is not an attack it is the defense 94.9 açık Radyo açık caste Evet Açık Radyo 94.9 ve açıkradyo.com.com ya da oradan yayın yapıyoruz. Açık Gazete devam ediyor saat 8.38 ve yolumuza devam edelim. Haber Haberlerimizde neler var onlara da bir göz atalım. Bu arada şeyi de hemen söyleyeyim. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de Körfez'de. Başka bir tehlike de baş göstermiş ve atom şeylerinden biri nükleer santrallerden birinde de problemler olabileceği söyleniyor. Çünkü bu yeni gittikçe sayıları artan tornadolar, hortumlar filan ciddi şekilde etkileyecekmiş. Üstelik de ironik bir biçimde. Isınan sular ve petrol karışan sular e, pe, şeyi soğutmakta, nükleer santralleri soğutmakta da tehlike yaratacak, kullanılamayacak deniyor. Böyle ilginç bir e, durum da var. Yani acil bir değişikliğe ihtiyacı kendini gösteriyor ama e, bilemeyeceğim. Şeyi de söyleyeyim. Hondurasla ilgili o, o kadın gazetecinin, radyocu ve televizyoncunun. Claudia Brizuela adı 2 ve 8 yaşındaki çocukların önünde yüzünden vurulmuş e, ve Honduras hükümet Honduras hükümet sözcülerinden birisinden bunu sormuşlar ne diyorsunuz diye e, muhalefet kendi şeylerini öldürüyor dert yaratsın diye Gülerek anlatmış böyle bir durum var yani yani sahte seçimler sonunda boy, yarısından fazlasının nüfusun boykot ettiği seçimlerden sonra gelen hükümetten bahsediyoruz. şeyde zaten bu Hugo Chavez'le Evo Morales'in ajanları diyorlar bu şeye. Yeni kurulan ölüm mangaları ölüm Hı -hı. saçarken bunları eleştirenlere onlar ajan diyorlarmış. Böyle bir durum var. Johan Hari yazmıştı bunu da Independent gazetesinden onu da söyleyelim. Evet şimdi gelelim İstanbul'da yapılan Asya İşbirliği zirvesi de sona ermiş. Zirvede İsrail'in gemi baskını da gündemdeydi ama sonuç bildirgesinde yer verilemedi. 22 ülkenin katıldığı bir zirveydi bu. 21'i kınamış saldırıyı. Hı hı. İsrail e, imzalamadığı için imzalı olarak böyle bir şey yayınlanmadı. Aslında bütün bu olan biteni bütünde değerlendirdiğimizde galiba e, hakikaten hükümetin en iyisini e, yaptığını düşünmek çok kolaylaşmıyor. Çünkü e, uluslararası alanda bir şekilde konunun tartışma konusu haline getirilmesiyle ilgili bir çaba gerekiyordu. Hani bu çok kolay değil hatta biraz da zor diyeceğimiz işlerden biri ama e, girişle çıkış arasında yani konuya başlama ve son arasında ciddi bir fark var. Güvenlik konseyinden e, istenilen karar çıkmadı. İşte Asya önemli mi bu toplantı ayrı bir konu ama buradan da böyle bir karar çıkmadı falan diye devam eden bir kararlar çıkmama durumu var ki galiba bu işin istenildiği gibi devam etmesi yani uluslararası alanda gerçekten dava konusu haline getirilebilmesiyle ilgili ihtimaller kuvvetlenmiyor denilebilir en azından. Başbakan Erdoğan İsrail'le yaşanan bu krize ilişkin temaslarda bulunmak üzere deniyor. Genel Başkan Yardımcılarından Ömer Çelik Başkanlığında bir heyeti gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderecekmiş. Amerika Birleşik Devletleri hala araştırıyor öldürülen kendi vatandaşı öldürülen 19 yaşındaki hı hı. gencin durumuna henüz ulaşmamış yeterince şeye. Bu arada Avrupa Museviler Kongresi de İHH'nın İnsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Kuruluşu'nun vakfının Avrupa Birliği tarafından terör örgütü ilan edilmesini talep etmiş. Ne binaen bilmiyoruz ama bu AJC diye geçen Avrupa Yahudi Kongresi aslında gayet gayet. Sağ milliyetçi bir örgütlenme bu arada hani Avrupa'daki Yahudileri falan temsil etmiyor ama tabii ki ismi böyle niye terör örgütü işte bilmiyorum yani herhalde herhalde bulamadım ama bir sebebi vardır büyük ihtimalle hani şunlarla bağlantılı olabilir işte askerlere saldırdıklarına göre işte Hamas'la alakaları var El Kaide'yle alakaları var iddiaları da üstüne konunca. Böyle bir yere varıyorlar herhalde. Evet. Ee, bu arada e, İran dün e, tekrardan bir konvoy yollayacağını ve e, gerekli önlemleri alarak yollayacağını Ahmet Necat'ın ağzından e, söyledi. Bu da hayırlı diyebileceğim haberler ne, arasında değil. Yer almıyor evet. E, çünkü mevzu ne e, işte bu. Gazze'ye özgürlük gemileri ya da işte yardım gemileri için en nihayetinde yardım götürmekti. Ne de İran'dan gidecek gemiler için politik burada bir amaç var. Ve politik amaç olması kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bir Gazze ambargosu var. Bütün hukuka aykırı olarak bunun yarılmasıydı amaç. Ancak İran'ın gidiyor olması başka bir şeylere daha tekabül ediyor olacağından. Evet. Tatsızlık çıkması Zaten ihtimal çok yüksek. Yüksek evet. bir şekilde ee, Yani şimdi bugün aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi... Kararına da bakmak lazım İran'la ilgili Orta Doğu'da ve dünyadaki gerginliği çok artırabilir İran'a karşı. Her şeyin bu, değişmesine yol açabilecek yol bir karar çıkabilir. Ee, Tabi bu arada bu e, uluslararası diplomasi alanındaki bir diğer sıkıntılı alanda Türkiye açısından herhalde bu İran olacak. Çünkü e, İran'la ilgili bir anlaşma sağlanmasından öte doğrudan Güvenlik Konseyi'nin e, daimi üyeleri ne istiyorsa bu olacakmış gibi görünüyor. Türkiye'nin Türkiye çeşitli çabalarına nasıl rağmen. nasıl oy kullanacağını bilmiyoruz. Brezilya'da var galiba güvenlik konusunda evet. var mı? Üye olarak Galiba var, evet. Bir yani Birleşmiş olması. Milletler Güvenlik Konusunda bugün oylanıyor. Hillary Clinton Dışişleri Bakanı Amerika'nın... En sert yaptırımlarla karşılaşacağını söylüyor İran'ın. İransa yaptırım kararı çıkarsa nükleer takas anlaşmasını Türkiye ve Brezilya'nın da aracılık, ara buluculuk yaptığı diyelim diplomatik çabalarının sonunda gerçekleşen o nükleer takas anlaşmasının iptal edileceğini duyurmuş. Kadük olur demiş yani. İran Cumhurbaşkanı Ahmedi Necat da İstanbul'daki bu Asya İşbirliği SİKA'da. ...diye kısaltılan Asya İşbirliği zirvesinde yaptığı açıklamada bu anlaşma Amerika ve müttefikleri için bir fırsat yarattı. Bunu iyi değerlendirmek gerekir demişti. Ama öyle olmayacağı anlaşılıyor. Ortada bir işlevsiz siyasetler zinciri var. Yani bir yandan bir şeyler oluyor bir yandan da birileri konuşuyor. Yani işte nasıl yapsak da Mavi Marmara işine baksak derken... E, dün iki tane haber geldi bu konuda. Biri İsrail'in Mavi Marmara ile ilgili soruşturma başlattı. Kendisi yani kendi yapıyor, iç soruşturmasını değil yapıyor. Değil yapıyor. Uluslararası Komisyon isteniyordu. Ne sebeple derseniz e, bağımsız, şeffaf ve e, güvenilir bir sonuç çıkması için böyle bir şey isteniyordu. Buna kim inanır? Bütün dünyada buna İsrail'in... ...medyasının bir kısmı da dahil inanacak çok az insan bulunabilir yani. Ya birlerin inanması gerekiyor mu ki? Yani çünkü sonuçta bu resmi olarak böyle yürüyecek oradan da bir karar çıkacak. Diyelim ki karar e, İsrail askerlerinin bu konuda herhangi bir hatası olmamıştır. Olacak. E, bununla ilgili ne yapılabilir ki? Yani çünkü aynı gün Birleşmiş Milletler e, Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un da açıklaması var. Yani o yüzden komedi gibi geliyor bana. Ee, İsrail'in Mavi Marmara'ya yaptığı operasyonla ilgili olarak bağımsız komisyon üzerinde önemli duruyoruz gibi. Evet, trajik komedi demek daha doğru. Yani, yani dalga mı geçiyorsun? Evet kesinlikle öyle ve çok rahatsız edici. Yalnız başka bir şey de var ki Amerika Birleşik Devletleri e, ve de onun e, koruması altındaki İsrail'in durumu o kadar da kuvvetli yani giderek... Başka türden bir dönüşe doğru inişe doğru geçmiş olduğunda söylememizin mümkün olduğu bir durumda. Mesela bu konunun en önemli uzmanlarından Johan Galtung'la barış hı hı. araştırmalarını yapan şey yapılan çok önemli bir şey barış araştırmacısı. Johan Galtung Amerika Birleşik Devletleri İmparatorluğu'nun. Çöküşü ve ondan sonra ne olacağı diye bir kitap yayınladı yani onunla ilgili demokrasinin adı kendisiyle yapılan bir söyleşi de e, yani şu, şu bilgiyi de vermemiz lazım bir trilyon sınırını geçti Amerika'nın e, harcamaları e, geçen hafta geçti Afganistan ve Irak'a yaptığı harcama bir trilyon dolardan bahsediyoruz. Hı hı. Ve yani bu sene sadece 136 milyar harcıyor ve bu, bunun sürdürülebilir olmadığı Amerika için de ayrıca kesinlikle söyleniyor. Johan Galtung'un önemi şurada 1980'de yazdığı bir kitapta 10 yıl içinde Sovyetler Birliği hem de şeyden Sovyet İmparatorluğu çökecek demişti. Hı hı. Ve hem de kırılma noktası Berlin. ...duvarı olacak demişti... ...dediği 9 yıl içinde... ...aynen gerçekleşince insan daha bir... ...dikkatli değerlendirmek zorunda kalıyor... ...bir çeşit... ...yani kehanet değil uzman... ...gözüyle baksak... ...şimdi... E, ...Amerika Birleşik Devletleri... ...imparatörlüğü içinde... ...2020'de tamam diyor... ...öyle mi? Evet, 2020'de... ...yani ee, daha 2020 önce... ...2020 biraz geç olabilir... <gülüyor> yani bütüne bakacak olursak hakikaten 2020'de eğer bütün bu deliliğin biteceğine dair bir ümit besleyebiliyorsak en erken. Yo e... deliliğin biteceğini söylemiyor. Ondan sonra ya faşizm gelecek askeri darbe olacak Amerika'da diyor. Ha, anladım. Ya da Amerika e... çözülecek falan bir şey olacak. olacak ha, bir de çiçeklenecek diyor. Bambaşka gerçek bir demokrasiye de dönüşe anladım. bir Yol ayrımı. Yol olacak. ayrımına geliyor diyor. İlginç bir şey yani 1898'de başlamıştı diyor ölü İspanyol İmparatorluğunun yerini aldı şimdi 110 ya da 112 yaşında ve üst sınır 2020'dir diyor yani 2020 en son o da senin güzel hatırın için abi yani 10 yıldan daha kısa da olabilir yani ekonomik olarak askeri olarak siyasi ve kültürel olarak Aynı zamanda dünyaya domine etmenin sonucu budur diyor. Yani imkanı yok uzun bir süre ayakta kalamaz diyor. Bakalım diyor yani. Hayırlısı olsun yani çok söyleyecek bir şey yok. Bu da yine zaman meselesi ve an meselesi olan konulardan biri. Bak körfezde de ben sana biçtim işte şey iki yıl dokuz ayda. Bu iş halloluyor. İki yıl dokuz ay on gün bak. Tam sana söyleyeyim bitecek orada petrol. O kuyu bitecek. O zamana kadar körfez kalır mı Meksika körfezi dersen o kadarını bilemiyorum. Ama. Yani ben biliyorum diyeceğim bilmiyor olacağım. Atacağım ama hani iki yıl gibi bir şey <gülüyor> petrol akıntısı bu boyutta olacaksa herhalde deniz kalır ama içi boşalmış olur gibi bir şey oluyor. Yani Mevcan kayalıkları olarak. da mı kalmaz? Onlar zaten baya baya şu ara iyi günler, iyi günler modunda imişler. Evet, tamam devam edelim o zaman biz de. Anayasa Mahkemesi, daha, daha yerel meselelere gelelim. Anayasa Mahkemesi, Anayasa Değişiklik Paketi'nin iptali için yapılan başvuruyu kabul etmiş. Raportörün red yönündeki görüşüne rağmen davayı kabul etmiş. Yüksek mahkeme daha sonra belirlenecek bir tarihte paketi şekil yönünden incelemeye karar vermiş. Zaten başka bir yetkisi var mı? Şekil dışında inceleyebilir ee, o mi? O tartışma Hayır. konusu. Anayasada sadece şekil Yani Bana diyor. kalırsa sana katılıyorum ama e, o bir tartışma konusu. İçeriğine de karışabilir, karışamaz. Çünkü... Nasıl tartışırız? Ya? Anayasada öyle yazıyor. İşte anayasa mahkemesinden bazı üyeler de diyor ki anayasada yazıyor ki geççi pardon geççi dön, değiştirilemez maddelerle ilgisi varsa konunun o zaman içeriye de bakarız nasıl ilgisi var derseniz dünyadaki her şeyin birbiriyle ilgisi vardır bunu biliyoruz zaten yani en nihayetinde her konu her şekilde birbirine bağlanabilir Evet ee, daha sonra belirlenecek bir tarihte paketi şekil yönünde inceleyecekmiş ama tabi her şey olabilir burası Türkiye diyorsun sen de yani Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da referandum yapılmadan Anayasa Mahkemesi'nin bir karar vermesinin doğru olmayacağını söylemiş. Mahkemenin paketin içeriğine girmeyip şekil yönünden inceleyeceğini inandığını kaydetmiş. Bu bir inanç meselesi. Dilek diyelim. Yani. E, tabii yani nazikçe işte öyle yapmasınlar diyor herhalde. E, ama ne olacak kısmı biraz anladığım kadarıyla karışık. Usul mü esas mı nereye kadar falan filan. Ee, bu konuda da e, İnsan Hakları Ortak Platformu üyesi örgütlerin bir açıklaması bugün olacak. Ne diyeceklerini ben de bilmiyorum ama bugün bir açıklama yapacaklarına dair açıklama yaptılar. Ayrıca Anayasa Mahkemesi e, şey Ankara Başsavcı Hukuk meselelerine bakacaksak meclisteki grup toplantısında Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle DTP'nin kapatılan partinin eski milletvekili ve eş başkanı Ahmet Türk hakkında dava açmış. Siyasi partiler yasasına aykırı davranmakla suçlanıyormuş. Hı hı. E, memlekette bir hukuk sıkıntısı yaşıyoruz zaten. Yani sadece ve sadece anayasa referandumla ilgili değil daha pek çok konuda. Hani terörle mücadele kanunu mağduru çocukların hali ne olacak mesela belli değil. Hala belli değil. Ee, taştan çocuklar dediğimiz Evet evet ee, öyle de geçen onların durumuna bakacağız diye müşfik bakacaklar işte bu döneme olmazmış Şimdi bir sürü kaynana ay kaynan diyorum tartışma kaynayan durum Kaynana nereden çıktı <gülüyor> hakikaten sabah <gülüyor> sabah hayırlısı ee, tartışılan durum varmış O yüzden terörle mücadele kanunu ve ee, ile ilgili herhangi bir değişiklik yapmak bu dönem değil ama bir dahaki dönem tabii yapılacak. İyi niyet var. Tabii bu arada çocuklar e, gireli ne kadar oldu derseniz epey oldu. İlk girenlerden beri iki yılı geçti. E, içeride büyüyorlar. Evet olağanüstü bir durum. Bununla ilgili de... Ama bazı tedbirler de alınıyor. Ee, alınıyor mu? Yani genel olarak... Asayiş açısından mesela dün bir gün gazetesinin manşet haberi vardı bir türlü denk getirememiştik. O memleketi hayırlı bir yöne doğru sevk edici. İyi bir manşetti Ayvalık ilçesi belediye hoparlöründen haftada üç kez istiklal marşı çalınıyormuş. Ve hazır olda durmak zorunluymuş. Ev içi ev dışı ku kuralları yok ama. Yani haberin öyle bir eksiği Acaba evdekiler de mi kalkıyor? Yoksa sadece sokakta kamusal ağırlar. ...kontrol var mı? Yani kalktıklarından benim şüphem yok... ...ama yine de kalkmayan bazı unsurlar da olabileceğini düşünüyorum. Amerika'da bazı eyaletlerde... Hı -hı. ...mesela eşlerin Sodom'u yapması yasaktır. Zina yapması. Hayır. Başka türden... ...alışla gelmişin dışında cinsel Anladım. işe girmesi. Onun kontrolü nasıl yapılıyor dersen onu da bilmiyorum ben. Yani ama... kontrol edemediğin şey aslında... E... ...yetkin alanında değildir. Gücün içinde, dahilinde değildir falan diye düşündüğümden. Yani yıllardır süren uygulama diyordu dünkü bir gün gazetesinde. Pazartesi sabah 9, cuma ve pazar günü saat 17'de olmak üzere haftada 3 gün... ...uygulamaya askerler değişlik ediyormuş. Mars çalındığı sırada ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'na gelen bir grup asker de... ...her seferinde burada bir tören düzenliyormuş. Askerler... Şehir Meydanı'na mı geliyorlar bu evet. töreni? Aynen öyle. Ve Ayvalık'ın Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkan Vekili Ay Yürek'te yıllardır sürüyor. Halk da alıştı bu uygulamaya. Bu nedenle bu uygulama olmazsa olmaz demiş. Nereden çıkmış bu uygulama? Hani Yıllardır sürüyor. Halk da alıştı. Tamam bunların hepsi kabul de. Hani... Bu nereden çıktığını ben sana söyleyeyim. Hı. Şimdi 1960'larda e, Türkiye İşçi Partisi yükselişe geçtiği evet. zaman Türkiye'de sol ve işçilerin ve ezilenlerin haklarını şey yapmaya Ayvalık Belediyesi müthiş bir uygulamaya geçti. Yani Komünizmle Mücadele Derneği'nin yardımlarıyla bütün Ayvalık'taki şeylere bütün yol boyunca hı hı. ana yol boyunca komünizm her görüldüğü yerde ezilmeli. Atatürk diye Atatürk'e ait olduğu asla saptanamayan bir sözü koymuşlardı. Hatta Hadis şerif değil diyorsun yani. Benim aziz amcam da bu konuda bir şöyle bir espri geliştirmişti. Okuması yazması olmayanlar için zorluk yaratıyor bazı insanlar. Onun altında otobüs bekliyorlar otobellerin diye espri yapmıştı. Yani Gel geleneği oradan itibaren gelmekte... Sen bunu tarihsel kökenlere bağlıyorsan evet. ben yine de şey merak ettim mesela 28 Şubat mı? Neresi? Hani ne zamandan beri haftada üç gün e, istiklal marşı okunuyor ve halk buna alıştı? Bence ilginç bir soru cevabı olsa. Ama neyse bu da artık bizim herhalde bir yerlerden sorup öğreniriz. Tarkıtlar evet tabii var, anladığım tabii, tabii tabii memleket... <gülüyor> sı marş çalınırken hazır olda durmayan yurttaşlar uyarılara, tacizlere ve şiddete maruz kalıyor. Hatta vatan hainliğiyle de suçlanıyor. E yani ortam böyleyse, e, sonuçta böyle olur, değil mi? Bunun dışında bir şey beklemek çok akılcı olmaz. Vatan vatansever bir uygulama diyorsun ya. Yani. Peki tabii. Pek tabi. Yani daha ne kadar sevilebilir ki? En çok böyle sevilebilir. Bir tane de e, başka kültürsever uygulama var mesela. E, Urfa'da da e, ...üniversite yurdunda kalan genç kadınlara bazı fiziksel ve sözlü tacizler gerçekleştiriliyormuş sürekli olarak. Ee, bunun üzerine de kadınlar örgütlenmişler ve demişler ki... ...ya biz bu işi protesto edelim, üzerine örteceğimize en iyisi dışa vuralım. Yapılacak doğru şey budur. Ee, bunun üzerine Urfa'nın meydanında toplanmışlar, çarşının orada. Ve e, basın açıklaması okurken e, emniyet gelmiş güvenlik almak üzere... E, Ataerkil toplum güvenliğini alıp gitmiş. Burası Urfa, burası erkek yeri bilmiyor musunuz? Siz de ona göre gezin deyip fırçalayıp kadınları yollamışlar. Ee, <gülüyor> şimdi ise polisler hakkında harekete geçmek için yazılı şikayet bekleniyormuş. Yazılı olmadığından harekete geçilemiyormuş bir türlü. Hay Allah, hay Allah. Bu da kaçmış ama bir dahakine kesin evet, e, harekete geçilecek diye düşünüyorum. Bu arada Afganistan'da da... Üç asker daha öldürülmüş. Bil bakalım ne askeri bunlar? NATO. Artık evet, ülkelerini bilemiyoruz. Ülkelerini orada. bilmiyoruz ama dünkülerin belli olmuş. Yedi Amerikalı, iki Avustralyalı, bir de Fransız. Ölmüşlerdi. Şimdi bunları da birkaç gün sonra evet. öğrendiniz hangi milletlere mensup olun. Öncelik NATO'da tabii. Önce NATO, sonra ülke diyeceğiz herhalde. Marka değerini yükseltiyoruz. Marka değeri, evet. Evet bir de e, şu haber var Taraf Gazetesi'nde bugün 16 Aralık 2009'daki İskenderun'da 16 Aralık 2009'da İskenderun'daki askeri üssün uyarılmış oldu. E, 6 askerin şehit olduğu Remzi İlboğa kışlasına ait fotoğraf ve video görüntüler ele geçirilmiş. PKK'lıların üzerinde geçen yıl iki ayrı operasyonda. Ve askeri birliği ziyaret eden iki subay da tutanak tutarak baskın istihbaratını paylaşmış. Ama Mehmet Baransun'un haberi bu. Fakat önlem alınmamış olduğu görülüyor. Bir de şey Haber var Star Gazetesi'nde Ergenekon davasının hakimi Köksal Şengül, Yargıtay üyeliği için Seyfi Oktay'dan yardım istedim demiş bunu söylemiş ve Ergenekon'a bakan 14. ve 10. Mahkeme Başkanları, sanık İşçi Partili Cengiz, eski bakan Oktay ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Özbekle Dedeman'da iki kez görüştü diyorlar. Yani tarafsız yargı diye. Radikal'de de bir adet Ergenekon haberi var. CHP Ergenekon fezlekesi diye. Erzurum Savcılığı CHP'li Ersin ve Tınaz Sepe hakkında meclise yoladı. Fezleke'de... ...üç 3 suçlamaya yer alıyormuş. Terör örgütüne yardım etmek suç delillerini bozmak ve adil yargılamanı etkilemekle ilgili fezkeleme meclisi ulaşmış e, Tınaztepe ve Ersin iddiaların düzmece gizli tanıkları bize yollayıp sonra ifadelerini değiştirmeye çalışmışız gibi suç atıyorlar. Evet. Meclisler e, dokunmazlıkları olduğu için işte fezke mecliste. Evet pek bence bu noktada burada duralım. Belki Google meseyelerini filan da yarın bakarız. bakarız. Sayın bakarız. Bakanımız da Bine... çok ilginç açıklamalar yaptı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım. Öyle evet. mi? Pardon. Hı, yazıcı değil. Ben niye kendisine mal ediyorum acaba bilmiyorum. İşte o Google meseyelerine de bakarız. Google'layamadım ondan diyelim <gülüyor> bari. En azından suçu Öyle... tekrardan yerine bağlayalım. Öyle kurtardır mı? Peki bir ara. Açık Gazete bir that is the question, to be or not to be, that is the question. To be or not to be, that is the question. Kainatın tüm seslerine, renklerine, titreşimlerine açık radyo. Doğum günü Hayatın doğal akışında doğum Hazırlayan Hüsnü Antal, Nur Sakallı ve Başak Kutlu Atay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 garanti olmazdı. İstanbul her yaz caz yeşili, yonca beyazı. 17. Uluslararası İstanbul Caz Festivali 1'den 20 Temmuz'a Garanti'den İstanbul'a. Başka bir arzusunuz? Paraya mı ihtiyacınız var? Başkasını aramayın. Yapı Kredi'ye gelin. Adı üstünde Yapı Kredi. Bireysel ihtiyaç kredinizi almak için bireysel yazıp 4411'e mesaj atabilirsiniz. Gazeteler, televizyonlar, radyolar, internet, milyonlarca haber. Siz ihtiyacınız olan haberlerin kaçına ulaşabiliyorsunuz? Ulaşamadıklarınızın önemini biliyor musunuz? Biz biliyoruz ve sizin için takip ediyoruz. Doğru kaynak, doğru haber, aydınlıktır. Nitelikli bilgi için Ajans Press. Medyadaki gözleriniz.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 Efterin önüne yaptığımız gezide çok değişik canlılar gördüm. Mesela su yılanı gördüm. Karabatak gördüm. Daha çok bilgiye sahip oldum. Göl kenarındaki çöpleri toplamayı çok sevdim. Lütfen genellere çöp atmayın. Reklamlar bitti. Bu program Janssen Johnson'ın ilaç bölümü Janssen-Silak tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Salı 16.30'da açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Levent Koynans. Şimdi ve burada. Açık kastı. Meowoto. Mitat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. günaydın abi. Ee, vicdanın sosyal ve psikolojik boyutları gibi bir şairane de başlık koyduk bugünkü programın. <gülüyor> Başlığını. ...ama çok önemli... ...tayin edici önemde bir mesele... ...evet ne diyorsun? Tabii yine... E, ...konumuzun... E, ...geçen haftanın devamı olarak... E, ...İsrail'in... ...saldırısı, onun... ...yankıları ve onunla... E, ...ilişki kurma halleri... ...olduğu... ...bu başlıktan da anlaşılıyor evet. tabii... E, ...geçen haftada konuşmuştuk... E, ...bu mesele... E, ...sadece... O bir olay değildir, bir olaydan ibaret değildir. Yankıları ve etkileri çok uzun süreli ve yine derin olacaktır demiştik. Sonra zaten gazetede de buna benzer şeyler yazdım köşemde. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda tartışmaların o boyutlarının bir kısmını yaşamaya başladığımızı da hemen fark edebiliriz ee, özellikle tepkiler tepki gösterenlerin birbirlerine tepkileri ya da tepki göstermeyenlerin e, yargılanma biçimi falan e, işte antisemitizmden e, seçici tavır almaya seçici tepki göstermeye kadar varan çeşitli başlıklar altında bir tartışma yürüyor. Başka konularda hiç sesini çıkarmayanların bu konuda da sesini çıkarmaması gerektiği noktasına kadar varan sinik eleştiriler de yapılıyor. Şimdi şöyle diyelim eleştirilerin bir kısmı efendim neden başka konularda sesinizi çıkarmazken başka, başka zulüm pratiklerinde başka haksızlıklarda hele ülkenizdeki bu tür haksızlıklarda sessiz kalırken İsrail'de e, İsrail'in bu yaptıklarına tepki gösteriyorsun. Şimdi burada bir sorun var. Önce iki sorun var diyelim. E, tabii ki e, bir kişinin her yerde her şeye her haksızlığa e, aynı tepki göstermesini beklemek doğru değil. Yani bir olaya bir haksızlığa tepki göstermemişse mutlaka e, diğerine de gösterme hakkını kaybeder gibi bir sonuç çıkarmak doğru değil. Ama ortada bir başka sorun da var, onu da görmek gerekiyor. Israrla, inatla kendi yaptıklarını görmezden gelme ya da kendi yaptıklarıyla yüzleşmekten kaçma tavrıdır bu. Mesela ben de işte evet bu çok önemli bir olaydı. Geminin oraya gidişi meşruydu bana göre. Burada işte hangi fikre yakın oldukları, hangi fikri savundukları hiçbir şekilde önem taşımaz. Hangi örgüte üye oldukları da önem taşımaz eğer orada... Ya da bir örgüte üye olup olmadıkları da önem taşımaz Bu bir sivil itaatsizlik eylemidir Eğer gemide silah olsaydı Eğer gemide önceden şiddet hazırlıklarına yönelik çeşitli faaliyetler olsaydı O zaman durum değişirdi Ama böyle bir tepkinin ortaya konması benim için son derece önemli Ve şuna bakarım Amaçları nedir ee, elbette önemli Niyetleri nedir bu bana göre tali. Çünkü eylemin nesnel boyutu, nesnel hedefi, nesnel etkileri çoğu zaman insanların iradelerini, niyetlerini de gölgede bırakabilir, aşabilir. Ee, eylemin hedefi bana göre İsrail'in, e, Gazze ablukasının ve orada uyguladığı politikaların gayrimeşru olduğunu göstermekti. Yoksa yardım götürmek değildi. Evet yardım bir sembolik şeyin Ötesine zaten <gülüyor> istense de Ola Geçemezdi zaten ama. ne kadarını Karşılayabilir ki bir evet, gemi birkaç gemi Tabi o nedenle tartışmayı işte efendim bunlar yardım gemisi değildi Şeklinde boğmak da Başka türlü birisinizdir Şimdi siz oraya e, gittiğinizde Dediğin gibi hani bütün ihtiyaçları Karşılamak üzere gitmiyorsunuz Sivil itaatsizlik bir davranışın gayrimeşru Olduğunu göstermeye yönelik bir eylem Türüdür öyle tanımlanır Ama en çok suçlamada tam da bunu üzerinden yapıldı. Özellikle ilk iki gün, üç gün e, bakalım ne için gittiler? Yardım mıydı yoksa ablukayı yarmak mı? Sanki ablukayı yarayacak olsalar ya da bunun için gidiyorlarsa ortada e, bir suç ve bu suçun kanıtı olacakmış gibi bir hava vardı. Tam da bunu eleştiriyorum. Tam da bunun haksız olduğunu söylüyorum. E, i̇nsanlar kendilerine hiç bakmıyorlar. E, yani bu eleştirileri yapanlar başka bir olayda pekada e, sembolik eylemlerle karşı tarafın meşru bir davranış içinde olduğunu göstermeye çalışmışlardır. <Gülüyor> Yani bu bu bu bir de bana göre tartışılması çok abes bir şeydir bu. Ee, yani siz eee neden sivil bir eylemle Silahınız yokken, hayır silahlı eylemlerin meşruluğu, gayrimeşruluğu başka bir boyut. Onları geçiyoruz. O da tartışılıyor biliyorsunuz hmm. Hamas'ın e, durumu itibariyle ve tabii ki sadece Hamas'ta sınırlı kalmıyor. Dünyadaki ve ülkemizdeki silahlı eylem biçimleri ya da mücadele biçimleri de tartışılıyor. Ben bu tartışmaları iyi buluyorum ama o, önemli de buluyorum. Şunu e, belki eksik olan biraz önce e, Ömer abinin açarken kullandığı başlık. İsrail'in durumuna baktığımızda İsrail'de hiçbir şekilde haksız olduğunu kabul etmeye yanaşmayan bir, e, bir e, yönetim kültürüne sahip bir ülke. E, benzer şeyler aslında Türkiye için de geçerli. Ben bu karşılaşmanın, bu çarpışmanın, bu sert temasın e, Türkiye'de de bazı şeyleri değiştirebileceğini en azından o değişiklikler için belli temeller oluşturabileceğini yazmıştım geçen hafta. Evet. Oradan devam ediyoruz. Mesela şunu çok rahat diyebilirim. Kendine bakmayı beceremeyen ülke, toplum kişi çok kontraproduktif yani yaratıcı, üretici verimli olmayan bir karakter, bir kültür yaratır. Ben bir adım daha öteye gidip şunu söyleyeyim. Kendine bakmayı beceremeyen ee, ve kendine baktığında yaptığı haksızlığı göremeyen, yaptığı haksızlığı görüp de özür dileyemeyen e, karakterlere ben kontravita karakterler, yani hayat karşıtı, hayata karşı karakterler diyorum. Tam e, sabahın bu vaktinde bu kadar çok ciddi meselenin içine benim çok sevdiğim Alman sosyolog Georg Simmel'in bir meselini, Sıkıştırmak isterim <gülüyor> şunu önümde değil ama e, aşağı yukarı aklımda kaldığı da söyleyeyim. E, Meselenin e, başlığı yine aklımda kaldığı kadarıyla haklı, e, sürekli haklı çıkan adamın hikayesiydi. E, bütün hayatı hep haklı çıkma üzerine kurulmuş bir insanı anlatır. Çeşitli olaylar olur ve gene haklı çıkar. Hep haklı çıkmak isterdi aslında ve çıkar da kendine göre. Ama hep kendine göre haklıdır, haklı çıkmıştır. Öyle bir son var ki, hikayenin ayrıntısını şimdi hatırlamıyorum ama... ...haklı çıkmaktan, haklı olmaktan, haklı çıkmaya çalışmaktan ötürü ölüyor. Yani ölüm sebebi haklı çıkmaktan dolayıdır. Evet. Şimdi o nedenle hayat karşıtı bir tutumdur diyorum. Mesela i̇srail propaganda aygıtı aracılığıyla... Hiçbir şekilde haksız olmadığını söylüyor. Aynı şeylere bugün e, Türkiye'de bu olay ve onunla ilişkilendirebilecek başka meselelerdeki tavırlarda da rastlayabiliyoruz. Şimdi işin bir boyutu bu. E, diğer boyutu da ne kadar e, küçük olduğu, ne kadar önemsiz olduğu iddia edilirse edilsin aslında e, antisemitizm veya başka ırkçı vurguların da Tedaviye girmiş olmasıdır. Belki kamuoyu baskısı dolayısıyla ya da bir ürkek, ürkeklik de olmuş olabilir. Çok yaygın gün ortasına sahneye çıkmıyor ama hep karşılaştığımız bir sorun. Bu da İsrail'in kendi haklılığını bu kadar ısrarla iddia etmede kullandığı en önemli bahanedir. Ben yaygın bir antisemitizme karşı Yahudi halkının koruyucusu olarak burada Hı. varım o nedenle her türlü yolda kendimi korurum. Geçen gün e, bir e, Alman dergisinde e, bir yazı okumuştum ve önemli tartışmalar yaratmıştı. Başlığı da şeydi galiba yani başlığını hatırlamasam da konusunun e, ile e, antisemitizm arasındaki akrabalığı vurguluyordu. Yani yapısal olarak kişi birbirinden farklı değildir diyor. Şimdi Hı. nereden nereye gelmek istiyorum? Şuraya gelmek istiyorum. Ee, İslamofobinin bugün İslamofobi, evet Wolfgang Bens e, adında bir bilim adamı bu, bir sosyal bilimci. Onunla yapılan e, bir söyleşide işte o, okumuştum. Bu da çok tartışma yarattı. Yani diyor ki geçmiş 19. yüzyılda Yahudilere karşı yapılan şey, antisemitizm bugün Avrupa'da İslamofobi adını almıştır. Daha doğrusu İslamofobi bugün onun yapısını tekrar etmektedir. Aslında bütün ırkçılıkların ortak yapıları var. Şüphesiz e, aralarında özgün e, farklılıklar da var. Yani antisemitizmin tarihiyle işte e, siyahlara yönelik ayrımcılığın tarihi ve bazı yansımaları aynı değildir. Ama Buradan birilerine gene kendine bakma mesajı vermek istediğim için aktardım bu Wolfgang Pence'in söyleşisini. Ciddi olarak İsrail'i savunmayı İslamofobinin bir yansıması olarak ortaya koyuyor İslamcı çevreler. Yani diyorlar ki bugün İsrail bu kadar çok kollanıyorsa... Bunun temelinde İslam'a duyulan düşmanlık ya da İslam duyulan, İslam'dan duyulan korku yatıyor diyorlar. Ne? Şimdi öbür türlü İsrail de diyor ki ben bu kadar saldırıya uğruyorsam e, antisemitizmden dolayıdır. Aslında ikisi de yapılıyor. Yani bir çevre ciddi olarak İslamofobik bir güdüyle hareket ediyor. Bir çevrede de yani yaygınlığının az olduğunu iddia etseler de bir tür ırkçı hava, ırkçı argüman var. Şimdi ırkçı argüman açıkça antifemitik olmak zorunda değildir. Haksızlıkları ayıran, mağdurlara göre ayıran yaklaşım da bugün artık yeni ırkçılık biçimleri adı altında el alınıyor Avrupa'da. Yani şimdi İslam'a yapılan haksızlık ya da Müslümanlara yapılan haksızlığa karşı çıkarım. Fakat diğerlerine gözümü kapar devam ederim gibi bir tavır da tam İslamofobi e, ile hareket eden çevrelerin ırkçılığının mantığına çıkıyor. Benim e, bugün bu başlıkla biraz karışık mı oldu bilmiyorum. Yok, hayır. Sizin değil İlgiyle takip ediyorsunuz. <gülüyor> Çünkü biraz daldan dala atlayınca ve öyle hissettim hani telefon olunca. Üstelik bugün ne gazete gördüm ne televizyona baktım. Kıbrıs'tayım. <gülüyor> evet. Bu güzel havadan da hakikaten size de ve dinleyicilerimize de bir selam göndereyim dedim. <gülüyor> Bu vesileyle. Şimdi hani birine ırkçı demek ne kadar ağır bir ifade bazılarına ırkçı demeyi çok rahat yapabiliyoruz. Mesela Türkiye'de başkalarına karşı İslamofobik gibi bir ifade, bir suçlama rahat kullanılıyor. Bana göre yaygın da bir İslamofobi var dünyada, özellikle batıda. Ancak onları İslamofobik olmaktan dolayı kınadığınızda sizin de antisemitizmden veya Başka haksızlıkları görmekten kaçma e, şeklindeki yeni ırkçılık biçimlerinden uzak durmanız gerekiyor. Evet, Vicdan çok... burada da yöreye giriyor işte. Evet çok ince bir e, nokta üzerinde bıçak sırtında geziniyor gibi bir şey. Mesela dün e, Melih Altı Nokta e, taraf gazetesinde bu bir... E, yani... Kendini solda tarif eden okurlardan ve aydınlardan aldığım itidal telkin eden mesajları da anlamlandırmakta zorlanıyorum demişti. Ve çoğunun ana fikri işte takıldık İslamcıların peşine Allah sonumuzu hayretsin diye bir çizgi diyor. Evet. Halbuki işte solu da ki nevi şahsına münhasır sığ bir yerellik içinde değil de evrensel normlara göre yorumlayan herkes gönül rahatlığıyla bu eylemi desteklemeli. Avrupa'nın dört bir yanında sol çevrelerin benzeri eylemler içinde hazırlık eylemler için hazırlık içinde olmaları da bunun açık bir Kanıtı diyordu. Senin de geçen hafta da söylediğin, evet. bugün de tekrarladın bir, bir uluslararası kozmopolit bir şeyin e, sivil evet, direniş hareketinin, hareketi. yurttaş evet. hareketi olduğunu vurguluyor. Evet orada önemli bir noktaya zaten gelecektik. Melih'in yazısından e, aktarman vesile oldu şimdi onu da e, söyleyeyim. Çünkü Türkiye'de aslında tam da e, İslamofobik diye, yani İslamofobik destek biraz aşırıya kaçacak ama İslamofobiyi de içeren, İslam korkusunu da içeren ama daha da ötesinde İslamcılık korkusu gibi devasa bir canavar yaratmış kendi kafasında bir kitle var. Asıl iki yanlı bakıyorum. Geçen gün bir sohbette Türkiye'deki korkuyu biraz şuna bağlamıştı, Özellikle İsrail Büyükelçisi'nin evinin önünde yapılan Gösterilerde orada işte kürsüye çıkıp konuşanların sözlerine bakınca o sözleri duyan herhangi bir orta sınıf mensubu modern dairik bir yurttaşın kanı donabilirdi gerçekten evet. yani hatta bizim de kanunumuz donabilirdi. Evet. onu da söyleyeyim yani bütün o düşünce özgürlüğü bütün bu sevdiğimiz evrenselci diye rağmen çünkü müthiş bir şey vardı. Yani İslam ve İslamcılık vurgusu vardı ama öyle böyle değil. Biz burada en ufak bir geri adım attığımızda İslam'ı kaybederiz gibi sözler söyleniyordu. İslam'ı bizden almak istiyorlar. Onun için evet. yapıyorlar bunu diyordu. Konuşmacılar böyle bir sürüsü diyordu. Şimdi ben bunu niye benzetiyorum? Şu tekel el direnişi ile bağlantı kuracağım. Ne alaka diye <gülüyor> sormadan hemen söyleyeyim. Ben <gülüyor> Ee, Tekel direnişi e, çok önemli bir olaydı ve Türkiye'de de etkiledi. E, hem görünür hem de henüz görmediğimiz şekillerde yaşandığı yaşanacak. Yani önemli bir olaydı, önemli bir dönüm noktasıydı. Çok uzun süredir e, bu emek eksenli itiraz hareketlerinin, direniş hareketlerinin çok cürüz olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Veya e, bir zamanlar Şensi Denizler'in başkanlığında işte Zonguldak'ta yaşananlar gibi fiyaskoyla sonuçlandığını biliyoruz bazıları. Hı hı. E, şimdi bu direnişte çadırlara hiç gittiniz mi bilmiyorum. Sakarya'da, Ankara-Sakarya e, semtinde... Ee, ama basına çok yansıdı. Bir sürü Hı. sol grup vardı ve bunlar tekel direnişi üzerinden bir sosyalist devrim e, anı geldiği gibi bir havada yaşıyorlardı. Tabii bunların bütün sol grupları olmazını bir kısmı olduğunda altını kalın çizerek söylemek lazım. Şey, e, o bütün kelimesini geri alıyorum, düzeltiyorum. <gülüyor> Belli gruplar ama orada yerleşik olan gruplar daha evet. çok öyleydi. Yani sabah akşam orada olanlar Evet öyleydi. sabah akşam onu kastediyorum. Hani ...ben de epeyce gittim geldim... E, ...oturdum işçilerle falan... ...yani o havayı... Bir, ...orada bir grup... E, ...işte şey vardı... ...tamam bu işte devrim... ...devrime yakın bir andır... ...yani buradan devrim çıkaracağız... ...şimdi bazı İslamcı gruplar da... ...bu olaydan bir ümmet... ...devrimi çıkarma gibi bir iddiadalar... ...yani... E, ...İslam'ın... E, ...zaferi için inanılmaz bir eşik olarak görüyorlar bunu yazıyorlar zaten İslami medyaya bakarsanız <gülüyor> internette falan bunu <gülüyor> görüyorsunuz. E, Tekel dilenişinde o gruplar ne kadar ciddi alınacaksa bence. Evet. Yani bir sosyal devrim kapıdadır tezi ne kadar ciddi alınır bir tezse bir duyguysa. İşte buradan İslam'ın Türkiye'de ve dünyada hakimiyeti için inanılmaz bir eşikteyiz tezi de o kadar ciddi alınır. Eğer kozmopolitizm olmasaydı, eğer dünyanın 32 ülkesinden büyük bir kısmı solcu olan, yani Türkiye'den gidenleri kastetmiyorum, dünyadan öbür ülkelerden gelenlerin büyük bir kısmı kendini solda tanımlayan insanlar, liberaller, demokratlar ama genel olarak sol. Olmasaydı böyle bir gemi yola çıkabilir miydi? Böyle bir gemiye yapılacak bir müdahale bu kadar tepki uyandırır mıydı? Bunu da düşünmek lazım. Demek ki burada vicdan üzerine, vicdanla ilişki kurarak bir hareket yapılmıştır. Kendilerine buradan elbette bir e, daha somut bir menfaat de gelecektir. Yani manevi menfaat, yani bir tür manevi rant da gelecektir bunu organize edenlere. Yani olmaz mı? Her olayda bu böyledir. Ama bunun bir İslami dalga olduğunu söylemek dünya açısından ve Türkiye açısından gerçekçi değil. Belki yine insanın, kendi bu sözü söyleyenlerin kendileriyle yüzleşmesi için şunu hatırlatmak lazım. Siz neredesiniz peki? Yani neden siz yoksunuz? Dünyanın solcuları, dünyanın demokratları bu mücadelede var. Neden siz yoksunuz? Geçen gün eğer izin verirseniz o zamanınız varsa TRT Türk'te benim danışmanlığını yaptığım bir program yayınları böylece biraz reklam yapmış oldum çünkü. <gülüyor> tamam tabii. Adı İhlal. Dünyada İnsan Hakları manzaralarını bu 20. 20. programa geldik galiba bir olay seçiyoruz ve onun üzerinden dünyada insan hakları manzarasını yansıtıyoruz. Söyle şimdi sen ne yapmıştıkmış? Evet. Yer ya küresel iklim felaketi dolayısıyla. Hiç bu olay yaşanmamışken aklımıza şey geldi. Ya bir zamanlar mesela bir meseleyi savunanların ideolojik savrulmaları. Şimdi o meseleyi o meseleye sahip çıkmamaları nasıl? Neden böyle bir şey oldu? Nasıl oldu? Mesela Sol'un Filistin'i bu kadar çok sahiplendiği dönemler yaşanmışken neden Sol şimdi Filistin'le ilgilenmiyor? Bunu konu yaptık biz, biz. Ve dünyada benzer bir grubun ideolojik savunma nedeniyle terk ettiği sorun arattık. Evet çok önemli bir nokta bu. Yani şimdi bizim bu vicdanın sosyolojisi ve psikolojisi dediğimiz şey Psikoloji özellikle önemli. A bu şu, dün sohbet ederken sen de şunu söylemiştik tabii. Yani vicdan dediğimiz şey aman insaf işte merhamet değildir. Vicdan bir politik kategoridir. Bana göre önümüzdeki dönemde solu tanımlayacak en temel politik kategorilerden biridir. Bunu uzun uzun belki başka bir programda evet, oluşturacağız. Yani. Sadece bunu hatırlatmak istedim. Yani aman merhamet ve insaf gibi hani kişisel e, iyilik belirten bir ahlaki söz evet. olarak kullanmıyorum bunu ben. Çok evet. daha geniş boyutlu Evet, meşruiyetin en temel e, üzerinde dayandığı temel olarak yani ambargoya evet. işgale uluslararası sulardaki ihlallere aşırı güç kullanımına cinayetlere evet. ve bu zulme dikkat çekmek ve bütün bu uluslararası bütün değerleri antlaşmaları hukuku çiğneyen ve evet. teamülü de hatta. Buna karşı çıkan bir vicdani hareket bunun içinde de hem İslami hem de sol evet, kanattan pek evet. çok insan vardı evet, zaten. Evet. E, bu devamında tabii bir tartışma başlığını daha ekleyelim. Böylece bu zamanımız nedir bilmiyorum. E, bitmek üzere bitmek evet. Üzere sadece şunu e, eklemek istedim. E, Kürt meşresiyle çok sık bağlantı kuruluyor biliyoruz. Evet. E, ben de buna dikkat çekiyorum. Bu herhangi bir simetri çabası, kaygısı, saplantısı değildir. En azından benim için. Bazıları belki bu vurguyu aşırı yaptıklarında e, simetri yaratmaya çalışıyorlar. O simetrinin de sen burada böylesin orada da öyle ol ya da şöyle falan gibi e, biraz fazla yine kontraproduktif yani verimli olmayan bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Ancak e, şimdi İsrail'den bir grup öğrenci gemiler organize ettiler. Duyduk güven basında da okuduk. Ee, İskenderun limanına yanaşıp Kürdistan'a yardım getirdik demeyi planlıyorlar. Şimdi şüphesiz e, onlar açısından e, tencere dibin kara seninki benden kara demeye getiren e, tamamen müjdanlı alakasız bir eylem. Yani kendini haklı çıkarmak için rakibinin ya da hasmının zayıf taraflarını kullanmak da aynı şey. Yani kendi haksızlığını örtmeye çalışıyor bununla. Ancak bu sembolik girişim bile şunu gösteriyor. Türkiye, İsrail'in Filistinlere yaptığına benzer uygulamaları kendi ülkesinde yaşamaya devam ettiği sürece, bu vicdan temelli meşruluk konumunu, meşru pozisyonunu çok çabuk e, tartışma, sorgulama alanına sokacak. Ve hatta bunu savunmaktan uzaklaşacak. Evet, savunması kolay olmayacak. Olmayacak. Evet. E, çünkü bizim burada esas vurguladığımız nokta, sen bir şeyi vicdan için yaptığını söylüyorsan, e, benzer şeyi başkalarına reva göremez. Evet, tek standart. Riyaya, evet. Burada riyaya yer olamaz tabii. E, vicdan yani. da en önemli sonuç olarak bunu da yatır bizi evet. zaten. E, Türkiye'de siyasal e, siyasal hayatın ne kadar karmaşıklaşmış hatta ulaşmış olduğunu, insanların bir pozisyona savrulup orada tutunmak için ne gibi bahaneler ürettiklerini görüyoruz. Ee, süre bitiyorsa şunu da söyleyeyim. Bahane dediğimiz tavramı da bir gün konuşalım. Benim bu Georgi e, çok hayranı olduğum, kendi yazılarından çok şey öğrendiğim bir insandır. Onun bahane diye bir meşeri vardır. Ee, i̇nsan bahane yaratan hayvandır. Daha doğrusu insa, insanda olup da Hayvanda olmayan tek şey ne akıldır ne topluluk yaşamıdır diyor. Sadece bahane. Bahanedir. Evet bahanedir. yani hayvanlarda yok o diyor. Ve bizim hayvanlara imrenmemiz gereken en önemli yerlerin başında bu hayvanların bahanesiz yaşaması geliyor diyor. Peki. <gülüyor> Bunu da bitirebilirseniz tamam. çok teşekkür ederiz. <gülüyor> teşekkür ederim. Ümtat, görüşmek üzere. Sağlıklı yani, günler. Sussakalım. Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Saat 9.30 oldu Açık Gazetede'yiz. Açık Radyo 94.9 ve Açık Radyo.com'da. Bir aradan sonra da konuklarımız olacak. Gazeteci Yalçın Ergün Doğan ve Hüseyin Ocak'la. Ne konuşacağız? Ee, aslında cumartes günü başlayacak olan bir yürüyüşü konuşacağız. Ee, cumartesi günü kayıp yakınları e, her cumartesi Gal Galatasaray Meydanı'nda yaptıkları e, oturma eyleminin ardından e, bu sefer oturmayacaklar ve Ankara'ya doğru yürüyüşe geçecekler. Niye yürüyecekler, neler olacak e, ve neden böyle bir karar <gülüyor> alındı? Bunlarla ilgili konuşmak üzere konuklarımız olacak birazdan. Açık gazete, sen küçük kutu tutun bana kaçalım.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 Grup Yorum 25. Yıl Konseri 12 Haziran Cumartesi saat 20'de İnönü Stadyumunda. Biletler, Biletix ve bilet satış noktalarında. Bilgi için 0212 237 7051 237 70 52.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 Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo. Açık Gazete Evet Açık Radyo burası. 94.9 Açık Radyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi konuklarımız var. Saat 9.34 ve Hüseyin Ocak ve Yalçın Ergün Doğan'la beraberiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ee, şimdi bu Türkiye'nin e, uzun zamandan beri en önemli vicdan yaralarından birini teşkil eden bu göz altında kaybedilen kişiler meselesi ve onunla yapılan, onunla ilgili olarak yapılan, mücadele diyeyim. E, cumartesileri zaten sürekli olarak yapılan bir e, eylemler dizisi var ama onun arkasından bu sefer bu cumartesi o oturma eyleminin ardından Karaköy İskelesi'ne kadar sürecek bir uğurlama etkinliği ondan sonra da göz altında kaybedilenlerin yakınlarının Ankara'ya yürüyüşü var. Onunla ilgili sizden birazcık bilgi almak istiyoruz. Hüseyin Bey öncelikle sizden başlayalım. Bir kayıp yakınısınız. Hasan Ocak. Onu hatırlamak Artık kimsenin de zihninde bile uzak bir çağrışımın ötesine gitmiyor maalesef. Bunu da söylememiz lazım. Evet. Ben de günaydın diyorum. Ee, iyi yayınlar diliyorum. Ee, Hasan Ocak 1995'te e, İstanbul Gazi Mahallesi'nde yapılan katilamdan sonra gözaltına alınıp e, 6 gün sonra Beykoz bu mevkinde işkence yapılmış e, halde e, cesedi bırakılan Aydın öğretmen bir insan Daha sonra 58 gün boyunca Ailesi arkadaşlar tarafından arandı Atlet kurumunda Kayıtlarına rastladık Bu süre içerisinde başvurduğumuz tüm Kurumlar bizde yok dendi Daha sonra da işte Hukuki mücadeleler başladı Buradaki Tüm yollar tüketilince de Uluslararası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşındı Devlet orada mahkum oldu Evet, Bizi... Siz ka kardeşi misiniz? Ben Hasan Hoca'nın abisiyim. Abisisiniz evet. evet. Ondan önce tabii ki kayıplar deyince e, yani nasıl kayıplar e, diye e, açıklamak gerekiyor. Biz kayıp kaybolan insanların yakınlarıyız. Bizim yakınlarımız gözaltına alınırken görgü tanıkları vardı. Sorgulayanlar belli, gözaltına alınanlar belli. Birçok yerde gözaltına alınan arabaları belli ve e, onlarca tanığı var. Ama devlet ve mekanizması her seferinde bizde yok dendi. Ve devlet biraz da farklı bir şekilde bir propaganda ile bunları terörist göstermeye çalıştı. Bir şey aktarmak istiyorum. Dün Geçen gün konuşuyorduk bir arkadaştan. Size yakın bir radyonuza yakın bir stüdyo şeyde sergi salonunda. Arkadaşımız resimlere bakıyor. Çok şık giyimli bir bayan soruyor siz hangi resmi beğendiniz? O da diyor ki ben altında kayıplarla ilgili resmi beğendim. O diyor ki o şeytaneleri değil miydi? Yok diyor anlatmaya başlıyor. Diyor ben onları hep terörist biliyordum evet. diyor. Bu tabii genel çok sık rastladığımız bir şey. Yani propaganda özellikle devlet tarafından yürütülen propagandanın her durumda her ülkede de çok etkili olduğunun Olduğunu biliyoruz. Bu da onlardan biri. Yani insanların zihninde sürekli olarak söylediğiniz zaman o gerçeğe dönüşüyor zaten. Evet. Bizim çocuklarımızı, kardeşlerimizi, yakınlarımızı, evlatlarımızı hep terörist gösterilerek e, katli vaciptir e, şeyine dönüştürdüler. Biz hangi kayıpları arıyoruz? Biz 3 yaşındaki Dilek Serin'i arıyoruz. Dersim'de Merik Mezası'na gözaltına alındıktan sonra ailesi ailesiyle beraber kayboldu. Bu çocuktu daha. Biz, Gözaltına annesiyle beraber alındı öyle evet, mi? Evet yakınlarıyla beraber. Biz hangi kayıpları arıyoruz? Biz Efeoğlu ka kardeşleri arıyoruz. Bunlar mühendisti. Biz Soner Gül'ü arıyoruz. Bunlar do doktordu. Biz has <gülüyor> Özür dilerim. Bizim tüm kayıplarımız bu ülkenin aydınlık insanlarıydı. Mühendisliği, avukattı, siyasetçiydi. Öğretmendi Hasan Ocak gibi. Ama bunları Maalesef devletin mekanizmaları tarafından hep suçlu gösterilmeye çalıştı. Şimdi biz aydınlar olarak, insanlar olarak birçok şeye karşıyız. Örneğin işkenceye karşıyız. Düşüncelerin ifade edilme özgürlüğüne karşıyız. Yani birçok şeye karşıyız. İnsanlığa işlenmiş tüm suçlara karşıyız ama göz altındaki kayıpların bunların hepsinin bütünüdür. İşkencedir. Düşüncelerin ifade, tüm insanlıkla ilgili hakların elde edilmesidir. Ve onun ötesinde kaybolduğu sürece yakınları, sevenleri, aileleri tarafından bir ömür boyu işkenceye tabi tutulmasıdır. Kayıp olayı onun için bir insanlık vicdanıdır. Bu sadece kayıp gözaltında kayıp edilenlerin, yakınların sorunu değil. Aydınların, yazarların, sanatçıların insanım diye, kısacası insanım diye Herkesin sorunudur diye düşünüyorum. Kayıplarla ilgili. Evet yani bu e, Hasan Ocak olayı aslında bir çeşit e, dönüm noktası da sayılabilir herhalde. Ondan önce zaten e, hiçbir e, takip sonuçlanmamıştı galiba. Yani en azından e, kayda değer medyada duyulabilen bir şekilde. E, bu terörle mücadele adı altında kaybedilmiş sayısız insanın hiçbir şekilde hesabı sorulamıyordu. İlk defa cesedi e, bulunup ondan sonra da bunun hukuki takibini devlet katlarında yapıp e, çeşitli katlarda kademelerinde devletin takip edip ondan sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de sonuç alınan e, bir şeydi. Fakat Bundan sonra da bir miktar azaldığını yazmıştı Murat da Öyle hatırlıyoruz. Radikal'de yazdığı bir yazıda da bu faili meçhul kayıpların bir ölçüde kayıp yönteminin sona erdirilmesinde bir adım atıldığına ilişkin bir şey söylenmişti. Ama devam ediyor tabii kanayan yara şeklinde değil mi? Yalçın Bey ne diyorsunuz? Devam ediyor. Ee, ben İnsan Hakları Derneği Gözaltında kayıplara karşı komisyonun e, milletvekillerine bu yürüyüş sonucunda sunulmak üzere hazırladığı bir dosyadan e, bir iki metin getirdim sizle paylaşmak için dinleyicilerle. Bu biraz önce Hüseyin Hoca'nın e, ifade ettiği gibi kayıpların ne tür olduğuna dair e, kayıplarla ilgili bir dokumentasyon hazırlığı. Buradan birkaç tane örnek vereyim oku, dinleyicilerin e, bu göz altında kayıplarla ilgili daha geniş fikre sahip olması açısından. Seçmece söylüyorum yani rastgele Adnan Bağca 1958 Siverek doğumlu. E, 1 Haziran 1990 tarihinde taksicilik yaptığı ordu taksi durağında iyi giyimli bir şahıs Diyarbakır istikametine gitmek üzere müşteri olarak arabasına bindi. Adnan'ın aracı 6 ay sonra bulundu ve devlet tarafından el konularak satıldı. Ailesi vererek Emniyet Müdürlüğü'ne, İçişleri Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na başvurdu. Cevap vermeyi gereği bile duyulmadı. Dönemin devlet bakanı Cenab Gürpınar, Adnan'ı soran ailesine beni bu işlere karıştırmayın dedi. Adnan Bağca'dan bir daha haber alınamadı. E, taksisine de el konulmuş oluyor, gasp olmuş. edilmiş oluyor. Öyle evet mi? yani İnsan Hakları Derneği'nin raporundan e, e. okuyorum. Örneğin bir tane daha Ömer Söğüt. 1994 yılında Lice'nin bahçe ve bağlarında çalışmaya giden Ömer Söğüt operasyona çıkan askerler tarafından gözaltına alındı. 3 gün sokağa çıkma yasağının ardından bağa giden eşi Miyase Söğüt sadece eşya, eşinin eşyalarını buldu. Operasyonda ölenlere tek tek baktı ama aralarında eşi yoktu. Birkaç ay çevreyi aradı bulamadı. Altı ay sonra hem savcılığa hem de askeri karakola dilekçe verdi. Dilekçesi reddedildi. Bir yüzbaşı karakola çağırdı. Niye arıyorsun? Bir de devlete suç atıyorsun diyerek dövdü, küfürler etti. Ömer Söğüt'ten bir daha haber alınamadı. Mustafa Gürkan bu sayı çok uzatılabilir. Aradan yani öyle rastgele örnekler söylüyorum. 1994 yılında Diyarbakır'ın Hanı ilçesi Akçayurt köy muhtarı iken askeri birliğe çağrıldı. Birçok insanın gözü önünde helikoptere zorla bindirildi. Birçok görgü tanığının ifadelerine rağmen gözaltına alındı, inkar edildi. Mehmet Gürkan'dan bugüne dek bir daha haber alınamadı. Yani bu örnekler evet. çoğaltılabilir. Hı. Ee, Elimizde bir e, toplam rakam var mı? E, Benim zor İnsan Hakları tablodaki... Derneği'nden e, edindiğim toplanmış verilere göre e, Yanılmıyorsam 1300'ü aşkın gözaltında kayıp var e, Bu 17.000 civarında faili meçhul evet. e, cinayet var Onun dışında da e, 1300'ü aşkın e, gözaltına alınıp da bir daha kendilerinden haber alınamayan insanın dosyasının varlığını biliyorum. Ee, böyle bir e, belge hazırladı çünkü İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyonu. Evet bu tabii e, bu genel faili meçhul cinayetlerin e, 17.000'i aşkın hatta 17.500 civarında da verilmesi bile çok yeni birkaç yıldır aslında evet. konuşmaya başladığımız evet. bir şey ondan önce sadece bir söylenti olarak geçiyordu bu 1300 kişinin de göz, resmen gözaltına alınıp ondan sonra kaybedilmesi de yani bir zamanlar Latin Amerika ülkelerindeki diktatörlüklerde çok filmlerden ve evet, çok sık yazılardan rastladığımız ama artık oralarda da azalmış olan hı hı. yani bu açıdan Türkiye'nin de berbat bir karnesi olduğunu gösteren bir durum değil mi öyle maalesef öyle ee... Bu gerçekler gün yüzüne yeni yeni çıkmaya başlıyor. E, toplum e, çeşitli illüzyonlarla e, bir göz bağı ile e, toplumun bu yöne gözlerini çevirmesi bugüne dek engellendi. Ama e, gönüllü kuruluşların, insan hakları örgütlerinin, duyarlı yurttaşların e, çok ciddi özverili çalışmaları sonucunda bunlar tek tek belgelendi, saptandı. Şimdi e, son yıllarda... E, ...soruşturmalar açılan Ergenekon davası kapsamında da e, bu olayların faillerinden bazıları e, hatta yüksek rütbeli e, ordu görevlileri subaylar da olmak üzere yargılanıyorlar. E, yani düne kadar bunların hepsi yalan yok böyle şey düzmece denilen şeyler mahkeme tutanaklarına girdi. Türkiye'deki mahkemelere girmeden önce e, bunlar zaten çoğu Avrupa İnsan Hakları Türkiye'de iç hukuk yolları tükenip kayıplarının olmasından ötürü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurup e, çoğu gözaltında kayıp yakını e, Türkiye Cumhuriyeti'ni tazminatlara yüklü tazminatlara mahkum ettirdiler. Evet yani bu tabi özellikle son yıllarda Avrupa, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuranların ve tazminat kazananların en yüksek olduğu ülke olmasına doğru da gitti Türkiye'nin galiba. Evet. ikinci büyük evet, ülke. Belki evet. bazı açılardan Aha. da birincidir. Aha. Sanıyorum öyle. Evet. Ee, bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, sizin aracılığınızla dinleyicilerle paylaşmak istiyorum. Bu 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplar Haftası'ydı. Ee, evet. Bunun bir bitiminde 31 Mayıs günü İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı mücadele komisyonu e, gözaltında kaybedilenlerin yakınlarının yakınlarını bir araya getirerek e, gözaltında kaybedilen insanlara ait ellerinde kalan e, çeşitli giysi e, anı e, değeri taşıyabilen kitap e, kullandığı saz Mesela Hasan Ocağan çaldığı saz vardı şeyde. Böyle bir sergi yaptı tünel meydanında. Orada bir metin okunmuştu. Bentem'in Hüseyin Ocağan kamuoyuna bu gözaltında kaybedilenlerin terörist gibi damgalandırılarak aktarılmasının karşıtı gerçek yakınlarından alınmış bilgilerin, Kağıda dökülmüş halinden bir paragraf okumak istiyorum. Evet yani Hüseyin Hoca'nın o çok önemli bir noktayı da temas evet, etti evet. Çünkü devlet propagandası bu evet, konuda tamamen çok, her zaman şey çok etkili olan bir evet. şey yani. Bu gözaltında kaybedilenlerin eşyalarının sergilendiği toplantıda şöyle seslendi kayıp yakınları toplumda bilinen adıyla Cumartesi anneleri. ''Bakın sizin oğlunuzun ki gibiydi pantolonları. Bakın sizin kızınızın ki gibiydi etekleri. Bakın sizin 3 yaşındaki bebeğinizin ki gibiydi kazakları. Bakın sizin babanızın ki gibiydi çantaları. Bakın sizin annenizin ki gibiydi tülbentleri. Bakın sizin kardeşinizin ki gibiydi kemerleri. Bakın sizin eşinizin ki gibiydi ceketleri. Bakın sizin çocuklarınızın ki gibiydi defterleri, kalemleri diye topluma seslendiler.'' Bu mesaj yeterince topluma ulaşmamıştır diye ben bir kez daha açık radyo kanalıyla topluma iletmek istedim. Kaybedilenler de sizinkiler gibi evlattı, anneydi, babaydı, eşti, kardeşti diye seslendiler cumartesi anneleri topluma. Evet şimdi bu tabi sizin de biraz önce söylediğiniz gibi isabetle e, tespit ettiğiniz gibi çok zorlu ve özverili bir çalışma sonunda bunlar belgelendi. İşte sergiler bütün e, kayda geçirilmiş durumdalar. Hukuki mücadele de yapılıyor. Ama bir yandan da işin ciddi bir e, devam ettirilmesi gereken bir başka e, sokaktaki mücadele evet. e, var. Onunla ilgili de birazcık e, konuşmak istiyoruz. Şimdi bu yeni bir e, şeye geç bir aşama diyebilir miyiz bilmiyorum ama ba, bir başka evresine geçiliyor mu acaba? Yürüyüş var şimdi Ankara'ya. Evet, bu cumartesi neden... günü e, saat 12.30'da e, başlayacak bir yürüyüş Ankara'daki yürüyecek. E, göz altında kayıpların yakınları. Ee, ben de e, gönüllü olarak e, bu yürüyüşte olacağım. Yürüyüşe katılacağım. Hüseyin Ocak arkadaşımız sanırım daha evet. ayrıntılı bilgi verecek. Evet, Hüseyin Bey Tabii, biraz bize bu evet, konuda hızlı da geçmeye bilgi. çalışacağım. Şimdi sizin de e, biraz önce ifade ettiğiniz gibi gerçekten cumartesi anneleri e, Türkiye'de e, çok ciddi şeyler yaptı. Örneğin e, 94 yılında e, göz altında kayıp 229 95'te bizim mücadele yükseltmeye başladığımız tarihten itibaren 121, 96'da 68, 97'de 45, 99'da 9 olarak gerçekten Türkiye'de önemli bir gözaltına kayıp engelledi. Biz cumartesi insanları 27 Mayıs 1995 tarihinde Hasan Hoca'nın cenazesini defnettikten sonra başladık. O tarihten bu yana da kayıplarla ilgili mücadeleyi her gün yükseltmeye çalıştık. Bize karşı ilk saldırı Temmuz 95 yılında gerçekleşti. Hızlı geçmeye çalışıyorum. Gerçekten çok büyük tahribatlar yarattılar. Daha sonra 96'da Habitat döneminde tam 600 kişiyi gözaltına aldılar. Habitat ondan, yani bu sayısı evet, şey yapıldığı zaman şehircilikle evet, ilgili. Evet o da bizi destekleyen. Tam 600 kişi gözaltına alındı. Daha önce tabii yetkililer kayıplar nedir? Kayıplarını arayan kazı Kazıçeşme'ye gitsin. Türkiye'de kayıp diye bir şey söz konusu değil. Ondan sonra arabalar getirdiler. İşte kayıplar bizim de vicdanımız, toplumun vicdanı hep beraber arayalım şeyi. Gene yani bunları hızlı geçiyorum. Daha sonra devleti sıkışla, sıkıştırdıkça, yani bir baktılar bunu gizleyecek, saklayacak bir şey yok. 98'de, Temmuz 98'de, saldırmaya başladılar. Tam 30 hafta annelerimiz, kardeşlerimiz ve bizler gözaltında geçirdik. Öyle bir şey ki cumartesi insanlar artık Beyoğlu'na girememeye başladılar. Taksi tutuyorduk. Tam taksiyle alana gelip işte çiçekleri bırakıp dağılacağız. Taksi de bitirmeden, inmeden hemen polis biniyordu. Şüpheli şahıs diye alıp karakola götürüyordu. Bizi arabaya bindiriyorlardı. Arabada biber gazı sıkıyorlardı. Yaşlı annelerimiz saçlarını tutup yerden sürüklüyorlardı. İşte bir sürü küfür ediyorlardı. Daha sonra artık çekilmez hale gelince 13 Mart 99'da ara vermek zorunda kaldık. Ee, bu Ergene Konut ile kayıplar göz altına kayıplarla ilgili birçok belge bilgi ortaya çıktı. Bundan dolayı işin takipçisi olma amacıyla Şubat e, 2009'da tekrar gündeme getirdik ve şu anda 272 haftadır e, İstanbul Galatasaray Lisesi'nin önünde oturuyoruz. Kayıplarımızı istiyoruz. Evet, burada otururken... pardon bir şey bir araya girebilirsem lütfen. Yani burada hükümetin, iktidarın niteliği, rengi de hiç fark etmiyor anladığım kadarıyla. Çünkü ta 94'e kadar hangi türde koalisyonlar, hükümetler geldi hiç fark etmiyor. Aynı şekilde devletin kendisinin. Devlet politikası. Tabi zamanımız politika. kısıtlı olduğu evet. için bunlara hiç girmek istemiyorum. Biraz önce <gülüyor> Yalçın Bey söylerken. İşte eşyalarını da satmış, taksitini de satmış. Sebahattin Ali aklıma geldi. Evet. Biliyorsun Sebahattin Ali'nin de fotoğraf makinesini ve eşyalarını satmışlardı. Kırklar elinde açık ihale ile. Şimdi bundan dolayı bu devletin mantığı ta teşkilat-ı beri geliyor. Evet. Birçok cinayet, kanlı cinayetlere mahsus. Yani 6-7 Eylül, Dersim 37, 77-1 Mayıs, Maraş, Sivas, Gazi katlamı. Yani bunlar tabii zamanımız olmadığı için belki gündeme getirmek gerekiyor ama devletin mantığı önemli olan evet. yani bizim partilerle bir alakamız yok bu siyasi bir anlayış evet, yani, ulusal devletin her yerde evet. baskıcı ve ezen bir kimliği olduğu apaçık ortada bir de yani. biz artık yani gözaltına kayıp yakınları olarak şunu biliyoruz bu kişisel şeylerler olan bir şey değil evrensel bir mantığını Türkiye'de işlemesidir yani bu Arjantin'deydi daha önce Almanya'daydı, Arjantinay'daydı, Guatemala'daydı, Şili'deydi. Şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Yani bundan dolayı da bizim mücadelemizle o ülkeler kendileriyle yüzleştiler, hesaplaştılar bir şekilde. Biz de artık Türkiye'de bunun böyle olması gerektiğine inanıyoruz. Galatasaray'da 15 yıldır oturmamıza rağmen devlet sağır ve dilsiz. Bu konuda hiçbir araştırma yapmadı. İtirafçıların itiraflarıyla birkaç tane kemiğe ulaşabildik. Hasan Ergül ve Murat Aslan'ın kemiklerine ulaştık. O da Abdülkedir, Kadir Aygan'ın bizzat tarifiyle işte buradan götürdük, şuradan götürdük, şuradan öldürdük. Kemikleri orada P araştırdılar. PKK itirafçısı. Değil evet mi? PKK itirafçısı Kadir Aygan. Ve biz şunu da biliyoruz diyelim ki beyler Yıldırım Beyler diye bir, biri var. Bu devlet adına çalışan, onlar adına tercümanlık yapan bir insan. Açıklama yapıyor. Yani isim listelerini kim hazırladı öldürülen işverenlerin? İşte şu anda ergene yargılanan insanlar balyoz hareketiyle yargılanan insanlar. Diyelim ki e, karırtta kazanlarından kimi yaktılar, uçakta uyuşturup kimi boş alanlara attılar, toplu mezarlara kimi gö gömdüler. Bunların hepsinin listeleri devletin arşivlerinde var. Biz de göz altına kayıp yakınlar olarak artık devletin de kendisine yüzleşmesi istiyoruz. Türkiye'de yani aydınlık, barış, demokrasi, hukuk devletinin olmasını istiyorsa. Geçmişliğiyle yüzleşip temizlenmesi lazım. Bu kadar yaranın üzerine barış inşa edilemez diyoruz. Yüzleşsin devletin kozmik odalardaki bilgiler açığa çıkarılsın. Evet şimdi o zaman da zaten bu benim de işte demin e, naçizane ifade etmeye çalıştığım bir dönüm noktası diye nitelendirilebilir mi bilmiyorum ama. Bu 12 Haziran e, Cumartesi günü başlayacak olan yürüyüş bir, bir başka evreye zorlamak için ya da geçmek için yapılan bir şey olarak nitelendirilebilir herhalde. E, nasıl e, o çizelgeyi de bize biraz anlatırsın. Programı, e, programı Şimdi, Tabii Program biz e, özelde gerçekten biraz önce İstanbul Nişantaşı'nda yaşayan bir hanfendinin profilini çizdim size. Evet. Yani gerçekten İstanbul'un göbeğinde, kültür merkezinde bir insan bu anlayışa sahipse varoşlarımız ve Anadolu kesimi daha da farklı bir anlayışa sahip. İşte Hı. kamuoyunda görüyoruz insanlar, öğrenciler akademik taleplerini açıklayacaklar. Bunlar PKK'lı terörist diye saldırıyorlar ve linç girişiminde bulunuyorlar. Şimdi biz de Türkiye'de artık bu anlayışın değişmesini istiyoruz. Biz insandık, insandan dolayı haklarımız vardı. Evet devlet gibi düşünmüyorduk, muhaliftik ama çocuklarımız öldürüldü bu, bu düşüncelerinden dolayı. Şimdi bu toplumun kendisiyle yüzleşmesini istiyoruz. Onun için uzun vadeli bir yürüyüş planladık. Biz e, burada e, cumartesi 12'de, 12.30'da çıkacağız. İşte yürüyerek gül suyuna gideceğiz. Daha sonra Tuzla, Gebze, e, Gemlik, e, Bursa, Eskişehir'de konaklayarak ve yürüyerek, bizzat yürüyerek... Ankara'ya ulaşacağız. Ankara'ya giderken dosyalarımız olacak, taleplerimiz olacak. Artık biz diyoruz ki Türkiye'de gözaltındaki kayıpların akıbetleri açıklansın. Bunların hepsi devletin kozmik odalarında var ve bunların hepsinin onlarca tanığı var. Evet. Göz, 12 Haziran'da ne zaman Ankara'ya varmayı planlıyorsunuz? Biz 19 Haziran 2010'da Ankara'ya varmayı düşünüyoruz. Orada demokrasi platformu oluşturduğu bir form var. Kayıp yakınları ve hak ihlallerine uğrayan insanların bir formu. Ondan sonra 21 ve 20 Haziran tarihlerinde de meclise dosyalarımızı sunarak geri döneceğiz. Yani toplamda 10 yani günlük, e, günlük bir şey. Evet 12, 12 Haziran bu cumartesi yarımda başlıyor öğleyin, Galatasaray meydanından ve 19 Haziran öbür cumartesi, cumartesi günü öbür cumartesi sabah Ankara'ya varılıyor ve Ankara içinde bir yürüyüş öngörülüyor. Yanlış anlamadımsa. Ankara içinde bir yürüyüş. Belki de bir oturma. Ankara'da beşaleli oturma ve mum yakma gece düşünüyoruz. Birkaç eylemliklerimiz var. Ama ben ondan önce yani biz gözaltına kayıp aileleri ne istiyoruz? Neden yürüyoruz? Bu konuda iki kelime bir şey söylemek Lütfen, istiyorum. Zamanınızda Daraldı. Evet başta biz kayıpların akibetlerini açıklamasını istiyoruz. Gözaltına kayıplar ve siyasi failin belli ama meçhul cinayetlerin faillerinin bulunup yargılanmasını istiyoruz. Yüzleşme yasalarının çıkarılmasını istiyoruz. Birçok ülkede bunlar yapıldı. Şili'de, Güney Amerika'da, Arjantin'de, Almanya'da. Biz Türkiye'de de geçmişimizden her tür karanlıklarla hesaplaşmak istiyoruz. Çünkü biz Türkiye'de... Barış içerisinde kardeşçe yaşamak istiyoruz kayıp aileleri olarak. İçinde mağdurların da bulunduğu hakikatleri araştırma komisyonun kurulmasını istiyoruz. Katliam ve halka karşı işlenen suçların sorumlularının bulunup yargılanmasını istiyoruz. Türkiye'nin insan hakları ihlallerini engelleyen uluslararası sözleşmelerin imzalanmasını istiyoruz. Yani bunların başında Birleşmiş Milletler'in 20 Aralık 2006'da aldığı kayıpları ve hak iklalleri engelleyen sözleşmeler gibi. AYİM kararları doğrusundan yeni de araştırma yapılmasını istiyoruz. Buradaki birçok dava hukuk yolları tükenmesiyle AYİM'e taşındı. Ama aymde birçok belge ve bilgi ortaya çıktı. Ama devlet bunlarla ilgili hiçbir araştırma yapmadı. Sadece mağdurlara para ödedi ve davayı kapattı. Bunlarla ilgili açığa çıkan failleri yargılamadı. Bunun yeniden yargılanmasını istiyoruz devletten. Birçok olay devlet sırı ve ticari sır niteliğine büründürülerek bündür, üstünü kapatmaya çalıştı. İşte birçok cinayet işte bu devlet sırrıdır denildi kapatıldı veya ticari sır kapsamında kapatıldı. Bunların kaldırılarak her tür sırrının ve insanlığa karşı işlenmiş suçların hiçbir devlet sırrı ve insanlık sırrına yakışmayacağını düşünerek bunların kaldırılmasını istiyoruz. Bu tür olayların genellikle zaman aşımı problemleri var. Evet. Ve bunu zaman aşımının olayının bu tür olaylarda kaldırılmasını istiyoruz. Zaten uluslararası anlaşmalara imza attığında Türkiye bunların birçok ortadan kaldırılmış olacak. Gözü altında kayıpların ve siyasi sözde faili meçhul cinayetlerinin ergene kon iddianamesine dahil edilmesini istiyoruz. Onların müdahilik taleplerinin kabul edilmesini istiyoruz. Atletup kurumlarının, belediyelerinin kayıtlarının halka açılmasını istiyoruz. Orada kimsesiz diye gömülen İnsanların kemiklerinin üzerine DNA araştırmasının yapılmasını istiyoruz. Bunların kayıp aileleriyle karşılaştırılmasını istiyoruz. Gibi bir dizi taleplerimiz artı işte kayıp dosyalarımızdan beraber meclise sunacağız, kamuoyuna sunacağız. Bu konuda duyarlı herkesi yanımıza çağırıyoruz. Destek vermesini istiyoruz. Daima önce de belirttiğim bu sadece kayıp ailelerin sorunu değil. insanım diyen herkesin sorunu. Bu mücadeleyi yükseltmeye çağır, çağırıyor. Evet, Çok teşekkür ederiz. Biz de takip etmeye çalışacağız ve devam etmeye çalışacağız. Şimdi burada artık süreyi bitirdiğimiz için size başarılar dileyelim. Yani bu, bu cumartesi yola çıkıyorsunuz. Takip etmeye de çalışacağız. Hüseyin Ocak kayıp yakını ve Yalçın Ergün Doğan gazeteci. Bizi bu konuda aydınlattınız ve takip etmeye devam ediyoruz. Bize teşekkür Çok ediyoruz, teşekkür bize edin. zaman ayırdınız. Biz de teşekkür ediyoruz Ömer Bey. Ben son İyi cümle olarak şunu söylemek istiyorum. Hüseyin Ocağan ve diğer gözaltında kayıp yakını ailelerin ifadelerinin tanıklıklarından da anlaşıldığı üzere gözaltında kayıp yakınlarının hiçbiri kin ve intikam peşinde değil. Sadece ve sadece evrensel hukuk normlarında adaletin ortaya çıkarılmasının peşinde. Bunun da bir altını çizmek istedim Çok teşekkürler evet, Kolay gelsin diyelim size ee, Ve e, bitiriyoruz programımızı Johnny Ace'in doğum günüymüş bugün 1929'da bugün 1954'te çok genç yaşta Hayata veda eden bir şarkıcı Siyahi e, Pledging My Love adlı çok ünlü şarkısıyla da e, Bitiriyoruz Hepinize günaydın Günaydın Günaydın, günaydın. Promise me, darling, your love in return. Make this fire in my soul, dear, forever. İzlediğiniz